coğrafikadan selamlar, saygı değer dinleyen. Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı Türkiye'nin tek rock radyosu Rock FM 94.5'teyiz. Böyle doğal, böyle heyecanlı ve böyle macera perest bir program başka. Nerede olabilirdik zaten? Hemen yanı başımda sevgili dostum Cem Sarıoğlu ve ben deyiz selamlar diyorum. Narcis kulunuz Karnaybı Dağları'mıza anadayız. E, Cem Bey, Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin artık e, Twitter'ı açamayan da kalmadı çok şükür. Oh ne güzel ama YouTube çok, açamayan ben varım şey. mesela galiba <gülüyor> memlekette öğrenemedim arkadaş basıyorum basıyorum olmuyor orada bir beyaz ekran çıkıyor bir şey ona bakıyorum <gülüyor> ben de video izleyeceğim. YouTube'u gelecek hafta ele alırız inşallah şimdi e, yani bir zahmet madem e, açamayan kalmadı e, Güzel. E, bir gidiniz saygı değer dinleyen e, bir zahmet bizi Twitter'da radyo geografikayı bulunuz takip alınız. Ama Türkçe yazınız mı ona? Radio Falan, falan gibi yazarsanız sonra Amerika mi? diyarlarına gidersiniz. O da bize işimize pek gelmez. <gülüyor> yani bir çevre, macera, doğa sporları konularında iyi içerik, önemli isimlerden haberler, işte teknik bilgiler falan filan hafta içinde bıdık bıdık size, size gelecek e, nereden gelecek Radyo Geografika Facebook geleceğim. ve Radyo Geografika Twitter'dan gelecek bize buralardan lütfen e, iltifat edebilirsiniz acımasızca eleştirebilirsiniz. eleştirebilirsiniz lütfen bunlardan birini yapınız, yapınız. Radyo Geografika'yı da tamamen okunduğu gibi yazınız yazılır. Türkçe yazılır yazıldığı gibi okunur Radyo Geografika Peki Kaan'cığım bir şey söyleyeceğim şimdi yanımızda gene müthiş bir konuğumuz var çok havalı duruyor. Kapıdaki motosikette ayrı. Sizinki motorda çok havalı duruyor. Ya, ben bugün şey geldim. Ee... Cadde çocuğu gibi yanaştım <gülüyor> abi böyle. Hani kenara baktım böyle Ulan adamlar motorlar. Yani haklılar. Hava da güzel. Yalnız şimdi bir yanlış anlaşma olmasın. Cadde çocuğu falan deyince bizim motorlar yani ben biraz. Ben cadde çocuğuyum ha, ha, burada. Okey. Yani benim motorlar... arabadan dolayı. Hani yerle bir gidiyor ya benim. Biraz pistir bizim motorlar çünkü. Hayır, benim çünkü arabadan bizim... dolayı oldu benim. <gülüyor> Hafif modifiyeli falan yatan Bağdat Caddesi stilin. e O zaman hadi sunalım. Ee, bu hafta Hakikaten beni de çok heyecanlandıran Aynen. ve gene çalmadan biri müthiş fotoğraflarından seçip beğenip e, minik tanıtım kapakları e, hazırlamaya çalıştığımız sizi de çok imrendirdiğimizi düşündüğümüz Moto romanının peşinde Moto roman projesi için İstanbul'dan katman diye kadar gitmiş motorunu orada bırakıp İstanbul'a geri gelmiş <gülüyor> Çağlar Erkenci var Çağlar Erkenci hoş geldiniz efendim selamlar Çağlarci merhabalar. İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Harikasın. Çok teşekkürler. Şöyle bir şey var. Sen şöyle özel bir konuksun e, bizim için. Bu arada değer dinleyen e, gizlenmeye gene gerek yok. Çağlar Erkenci benim dağlardan e, dostum herhalde. Yaklaşık 15 yıllık geçti yani. 15 yaşımızda ortaya çıkıyor artık. Evet 15 yıllık anılarımız var. <gülüyor> benim de bayağı var. eski arkadaşım vardı ama yani Çağlar biz de çok eski de Bizde 10 seneye Vardır evet. Ya şimdi şöyle işte araya böyle tanıdıkları sokup Çağlar Bey'i stüdyoya getirebildik. Zira kendisi Hindistan vizesini 2-3 gün önce aldım ve Gitmek üzere yani neden biraz e, diğer konuklarımızdan farklı dedim ben çünkü genelde işte dalgaların içinden konukları aldık buraya getirdik Aynen. yok işte ayağının tozuyla bir bir yerden geldi. Koşuştan çıktı var, geldi gelenler. falan bu sefer bu adam farklı tam yola tekrar çıkacak biz yola çıkmadan önce getirdik Aynen. çünkü motosikletini katmanında bıraktı çünkü. Aynen döndü burada kışladı kendisi kış, de aslında kışı de. orada geçirmeyi planlıyordum hiç kış görmemek istiyordum ama e, planlar öyle olmadı e, kışı burada geçirmiş <gülüyor> oldu <gülüyor> Peki motor ne yapıyor orada nerede duruyor şimdi motor Motor aslında Katmandu'da değil Pokhara'da Pokhara'da ee, ok ne yapıyor orada duruyor mu Orada duruyor ee, Three Sisters inşallah diye diyoruz. bir pansiyon var Biliyoruz ee, yani onun diyorsun. bahçesinde duruyor Üç kız kardeş. duruyor evet. böyle tekerlekleri sökmüş herhalde değil mi Olabiliyor ya. mu öyle şeyler Nepal'de pek bir şey yapamazlar o motorun e, parçalarıyla onun için pek bir sorun olmaz yani güvenli çocuklar <gülüyor> tamam, yani. tekerlekleri ittir ittir oynuyorlar <gülüyor> neyse peki yani şöyle, şöyle bir giriş yapalım mı hızlı bir giriş yaptık ben de gerçekten çok heyecanlıyım çünkü Aynen. bu İstanbul katmanı benim de Yıllardır planlayıp tekrar tekrar ertelediğim bir seyahat olduğu için imrenerek takip ettim motoromandaki ee fotoğrafları. Bu arada motoroman gene Çağlar'da bizim kafadan Türkçe yazılır, Türkçe okunur. Facebook'tan şöyle bir takip ediniz. Motoroman etiketi ya da arama kutucuğuna Facebook'un motoroman yazar iseniz bu yayında bahsettiğimiz şeyler görsel olarak da gözünüzün önünde ee canlanabilir. Peki Çağlar Erkenci'm. E, ya hocam kimsiniz siz ya? Ya böyle kafanızı esince 42 gün yollara ne demek düşünüyorsunuz? Yani, mi i̇şiniz gücünüz yok mu efendisiniz? Siz bir kendinizi çok siz... sert sordun yalnız adam yok gibi. ama <gülüyor> e... kardeşim şekilde gerçekten efendim. bu soruyla çokça karşılaşıyorum yani doğal olarak insanlar full time çalışan insanları onların yapmasına çok uzak bir şey çünkü bu maksimum bir ay izin alıp yapabiliyor insanlar böyle şeyler ama ben 3-4 aydığına diye gittim. Ee, totalde de 4 ay e, Türkiye'den uzaktaydım. Ha, Ve döndüm. Bu arada biz sadece yolda harcadığı süreden 45 Çağlar Erkenci'nin bahsettiği mi? Yolda 2,5 e, ayda e, Nepal'de vakit geçirdim e peki ben. Peki nasıl bir yaşam tarzı böyle bir plan yapabilmeni olan akşamlar? E... Bir şekilde Dağcılık Kulübü'nden e, hayatım öyle çizildi yani Dağcılık Kulübü'nden e, dağcılığı öğrendikten İdibaren. sonra ve, ve bir çevre oluştuktan sonra e, çeşitli auditor organizasyonlarında part time Hı -hı. olarak çalışmaya başladım. Hı -hı. E, çeşitli mağazalarda çalıştım zamanında rehberlikler yaptım. Şey Ağtol mağazaları evet, evet, şey. mağazalarında. Evet evet Ağtol mağazalarında. 2005 yılında da çok yakın arkadaşlarım Türkiye'de çok yeni bir sektör olan endüstriyel dağcılık ya da yüksekte çalışmaya ile bir hı hı. şirket kurdular. Hı hı. E, Türkiye'de kendi alanında özelleşmiş ilk şirketti bu. E, o şirketin çekirdek kadrosuna dahil oldum. Bu arada şey yüksek işler değil mi? Evet yüksek hı hı. işler. E, yüksek işlerde e, yaklaşık 9 yıldır güzel işlere imza atıyoruz. Hı hı. Zevkli bir şekilde çekirdek kadromuz 7-8 kişi. E, çalışıyoruz. E, bize yüksek işlerin sunduğu en güzel şey her gün çalışmıyoruz hı hı. Ee, Ama çalıştığında Proje bazlı çalışıyorsunuz değil mi? Çalıştığımız zaman çok ortamlarda. yorucu hı hı. Günler saatler geçiyor özellikle sahne işleri Çok yorucu oluyor sahnelerde de bir takım Yükleri yukarıya asıyoruz Bu da bir iş kolumuz Bu da bir iş kolumuz Bizim e buradan... çaldığımız sahneleri belki onlar yapıyorlar. Aha, bir sürü aha, festivalde işte. biz çalıyoruz. Belki o sistemlerin kuruluşu sizdendir. Aynen Ayrıca öyle. Ya ben genelde yabancı, yabancı grupların okay. geldiği e, konserlerle büyük sahneler kurulduğu için yurt dışından geliyor sahneler evet. genelde. Ve o sahnelere de biz de e, ara destek elemanı olarak hem yabancılarla Süper. arayı doldurmak için Hı -hı. E, hem de çalışmak için işten anlayan, yabancı dil bilen. Ee, elemanlarımız olduğu için hepimizin hı hı. Ee, bu arada devamlı oradan devam ediyoruz demek yani. aslında böyle yani, tabi bu arada davulun sesi uzaktan hoş gelir değil mi? Yani bu Aynen yaşam öyle. aslına bakarsanız zaman zaman iş gelmediği zaman zor günler geçirmenize sebebi etmez. Evet. Proje bazlı yaşamak çünkü. Proje bazlı çünkü. yaşamak Aynen. ama yer geldiğinde de 40 gün 50 gün yola çıkabilmeyi gibi. Yani Aynen içi iki sene dışı beni yakar bir yaşam tarzı Aynen. aslında. Hani 9-5 çalışan arkadaşlar belki o kadar da buna özenmemeliler. Zira ayın birinde hesapta para olması da ayrı bir <gülüyor> evet. güzellik olsaydı. Sigorta. <gülüyor> yani bir sigorta gibi bir şey. Yani zor evet. zamanlar geçirdiğimiz oluyor çünkü Aha. ya e, klasik karakterlere sahip değiliz. Kazandığımız parayı kenara koyalım. Bunu 3 ay harcarız da yapamıyoruz. Hep bir isteklerimiz, hobilerimiz olduğu için <gülüyor> evet. o para bir şekilde gidiyor. Taksitlere giriliyor, ediliyor ya da yola gidiliyor bir şekilde. Buna aslında rock and roll stili yaşamak denebiliyorsun değil mi? Şaka yani. yapıyorum bu arada. Evet. Arkadan şaka yani. yapıyorum. Aynen öyle. Bildiğin <gülüyor> rock and roll işte. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Amerika'da Harleycilerle, daha doğrusu motosiklet kulüpleriyle ilgili bir belgesel izlediğimde çok benzer şeyler yapıyorlar ama yaptıkları işler senin gibi kalifiye ve kaliteli işler değil. Bar, barmenlik, e, musluk, ba musluk tamirciliği, evet. bodyguardlık ve evet. e, genelde de otomobil ya motosiklet tamirciliği gibi işlerde daha çok uğraşıyorlar. Biriktirip ondan sonra mesela 3 hafta işte e, Kuzey, Kaliforniya'nın kuzeyine çıkıyorlar. Ya da Güney Amerika'ya evet, Ya da Brezilya'ya yani, evet. gidiyorlar ya da işte oradan Doğu Batı, Batı Doğu e, yapıyorlar ve hani buna da rock and roll stili yaşamak Hı -hı. diyorlar. Zaten Şöyle hani bir... sallana yuvarlana diyorlar ya aslında hakikaten önce bir sallanıyorlar böyle para kazanmak için sonra yuvarlanıp gidiyorlar. Biraz Aynen da on, ona da alakalı aslında bu artı. E hadi hocam o zaman tatava yapmayalım da. E, Rock'n'roll yapalım. Basalım, bir şey yapalım. Aynen. Rock'n'roll mu? Ha peki. Tamam ben sormuyorum o zaman. Aynen. Bugün Çağlar'ın e, genelde isteklerini çalacağız ve tabii ki de otoyol şarkıları bizlerle sıklıkla bize bugün kilometre yaptıracak diyeceğim. Önce Steppenwolf yaptılar. Ben o sırada trafikteyken dinleyebildim. ki. <gülüyor> her zamanki gibi <gülüyor> ilk parçayı yetişenle programını e, dışarıdan dinleyen adam evet uh -huh. dışarıdan dinlemek durumunda kaldım ama şimdi bir Deep Purple Highway Star yapacağız. Bugün Çağlar Zeplaylist'te eşlik edecek. Ardından buradayız yol konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> ...yoksa kliksa... ...niye varsa yoksa kliksa arkadaşım... ...çünkü kliksa.com'da 15 Nisan'a kadar... ...yaptığınız tüm alışverişlerde... ...kargo ücretsiz Allah Allah... ...detaylar kliksa.com'da... ...varsa yoksa kliksa... ...Tandı uzun yaşamasını... ...istediği kulunu Datça'ya gönderilmiş... ...biz de sizi... ...Datça'nın en güzel oteli... ...Otel Mare'ye ömrünüze... ...ömür katmaya bekliyoruz... ...rezervasyon için www.hotelmare.com.tr ve 0252-712-3211 Hotel Mare Datça Son dakika Samsung Galaxy S4 cep telefonu sadece 1499 lira Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik Boz Tıraş Kolonyası Baktık, gördük, yanlış dedik Kızdık, şaştık, biz paylaştık Güldük, geçtik, dert eyledik Acıları böyle açtık Sorduk, durduk, biz paylaştık Durmayız, biz çok kaynaştık Durmayız, biz çok kaynaştık Paylaşma Hürriyeti hepimizin hakkı. Hürriyet.com.tr Paylaşma Hürriyeti Reklamlar bitti. 24.5'te saat cumartesi günü 14 olduğunda ne yapıyoruz bir şey yapamıyorsunuz biliyorum ama biz ne yapıyoruz radyo geografikaya geliyoruz ve ne yapıyoruz tabii rock'n'roll'u macerayla buluşturmanın bir sözünü vermiştik sevgili kardeşim dostum ortağım Kaan Aybudak'la ve bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Kaç ay oldu Kaan'cığım iki buçuk ay oldu mu? Ee, Ocak ocakta başladık. Neredeyse 3 ay oldu hı -hı, gayet hı -hı. hızlı gidiyoruz. Yani. gidiyor yani. Başladı Bak, ama sen değil nasıl mi? nasıl diyorsun ben tıngır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birimizden birimiz yani. doğru söylemiyor ama. Fena gitmiyor da gitmiyorlar. Karşımızda Çağlar aynen. Erkenci var. Aynen onunla beraberiz. Aa, ya Çağlar e, Motoroman abi ne kadar güzel bir kelime ne kadar güzel bir marka diyeyim. Teşekkür e, ederim. Ya çok iyi fikir gerçekten. Hı -hı. Kim kim çıkardı? Ne demek Motoroman? Hani az çok biz anlıyoruz ama ya şimdi, nereden çıktı? Yani? Biraz şeyden bahsedeyim. Öncelikle neden bir isim var? Ee, Hı -hı. Neden böyle bir şey bulma ihtiyacı duydum? Ee, bir şekilde motosiklete biniyordum 8 seneden beri ee, ve yurt dışına böyle bir proje yapınca, proje diyorum ama çok yapılmamış bir şey değil bu aslında ama e, evet evet ya, onu da evet, söylemekte evet, bir sıkıntı yok. Çok yapılmamış bir şey Bunu, değil bu. Dünya cönlü de bir yol yani. Aynen Ayrıca... öyle. Ondan yani, bahsedeceğim evet, zaten evet. detaylı olarak. Kitabı bile yazılmış hatta. Hı, tabii. Geçen tabii. sahiplardan Katmandu yolları kitabın ismi de bu arada. Hı, öyle bir kitap var. Ben evet. onu bilmiyordum. Çok mesela. güzel. İstanbul'dan da geçiyorlar falan Hı -hı. da. Hani bir ara bulursan saflarda mutlaka tamam. buradan dinleyen dostlar da tavsiye edim Katman diyorlar kitabını. Ya yani şey zaten hani İstanbul'dan Katman diyor Sultan Ahmet'ten e, ama bunlar da baştan. Kartli dönemler falan 60 anlatıldı. 60'larda. 60 evet. Neyse ben erkencinin sözünü kesmeyelim. Pardon Buyurun hocam. Ee, bir isim bulmam gerektiğini düşündüm. Bir sayfa yapmam, bir e, web sayfası yapmam, Facebook sayfası yapmam gerektiğini düşündüm çünkü. İleriki yapacağım gezilerde yazmayı seviyorum. Sonuçta Cem ve Kaan'la da aslında dergilik geçmişinden de tanışıyoruz. Cem otomobil dergisinde beraber yazıyorduk, Aynen. fotoğraf çekiyorduk. ...Kaan'la da bir sürü dergi çıkarma girişmemiz oldu. Aa. Beraber çıkarttığımız dergiler <gülüyor> de oldu. Tabii ki ee, Çağlar Erkenci Seyyah dergisini... Seyyah'ta yazıyor. Evet, e, çok e, seri, sevdiğim fotoğraf bir Fotoğraf falan da e, bir ara yaptı bizim başka dergilerin vesaire vesaire. Ondan dolayı yazmayı seviyorum. Fotoğrafı zaten çekiyordum. Ve bunları paylaşabileceğim bir platform lazımdı. Ve buna da bir isim aradım. Bir hafta falan düşündük kız arkadaşımla. Bir gün e, sokakta yürürken aklıma benim düşünmezken geldi değil mi? Evet yani hayır. Mı? Ben çünkü şöyle bir web sitesi tasarlı, tasarlıyordum kafamda. Foto roman gibi olacaktı. Yani çok çizim, iyiymiş ya. Çizimler de olsun ve ben gün be gün bunları paylaşabileyim dedim ama tabii çizmekten benim elim o da biraz emek işi e, o, odun ya. Gibi hmm. olduğu için benim elim Rica pek bir şey <gülüyor> <gülüyor> çizemem. <gülüyor> Bu bir hayal oldu ama oradan yola çıkarak foto romandan ee, Motoroman geldi aklıma hem ya, hem yazı hem fotoğrafını çağrıştırıyor. E, fotoğrafı da çağrıştırıyor. Evet ee, biraz yabancılara da yönelik İngilizcede de böyle çok e, yabancılaşmayacak bir kelime diye. Evet. Bunu buldum. Peki bu grafikleri kim yaptı şeyler? Ya mesela bu harita falan çok bilmiyorum. çok şeker cici yani. Evet, yani. Basit çözülmüş bir evet, evet. sorunlar ama çok cici gözüküyor. Yani. Çoğu şeyi kız arkadaşım Merve Yücel'den yapmasını Aa, istedim. Ama e, biraz e, hasta bir adam olduğum için <gülüyor> <gülüyor> para <Parantası gülüyor> içinde gibi. bir noktadan sonra e, ben de el attığım için e, çoğunu ama beraber yaptık. Aynen. Yani bütün logo tasarımlarını e, haritalarımı. Güzel. Peki e, şimdi ne yaptık ne ettik derseniz motoroman.org'dan ve aynı zamanda motoroman.org'un facebook sayesinde bunlara ha. ulaşabiliyorsunuz bu adam motoroman markası altında neler yapmış kimdir nedir diye hani bir yandan bizi dinlerken bir yandan da gözle de takip etmek güzel pekiştiren bir şey çünkü ben kendimi çok yapıyorum ee, oradan devam edebilirsiniz bu arada bana gülen dinleyicilerimiz var kendi programının canlı yayını <gülüyor> arabadan dinleyen bir radyocu nasıl olabilir diye sormuşlar işte oluyor gördüğünüz gibi karşımızda bir kişi <gülüyor> ya kusura bakmayın özür tekrar özür diliyorum kendi adıma. Yapacak bir şey yok canım yani ne kankalar bugünler için var ya ondan iki kişi yapıyoruz yarın <gülüyor> öbür gün ben çağlarla katman diye gidiyorum ee, ben burada anlatırım e, he, artık anlatır güzel gelme peki sahi, o zaman yani. birkaç uzun yol sorusu vardı çağlarcım aklında hani tabii e, biraz teknik mevzular konusunda hani nerd gibi bir adam oldum hiç hani hem otomobil konusunda biliyorsun sen de beni yıllarca beraber ben. hani o mevzularla çalıştık <gülüyor> hem müzik konusunda da hani bu işin teknik meseleleriyle kafayı yormayı seven bir yapım var. Biraz kova burcuyla da alakası var bu mevzunun. Şimdi nasıl bir araç seçiyorsun? Yani bir ...Baharat cihazesine görüyorum... ...giden bir katman diyor ...ya kadar gitmiyorsundur... ...hani bunun için nasıl bir ön araştırma yapıyorsun... ...ne tarz bir motosiklet seç... ...Harley Davidson tarzı bir şeyle de gitmiyorsundur... ...hani ne tarz bir araç... E, ...öncelikle bu kadar bir uzun yola giderken... ...aklında vardı ve sen nasıl bir şeye ulaşma şöyle imkanında biraz, bulundun... ...biraz reklam, reklam yapayım mı... ...yok, hocam, yok marka şey yapmıyoruz <gülüyor> burada... Yok, ...yok şöyle yani bazı modeller vardır... Sen de eski bir otomobil gazetecisi... ...atıyorum Defender dersen eğer markasını söylemene gerek yoktur. Biraz daha söylersek değil mi? <gülüyor> hani Niva dersen de gerek yok gibi. Canım. Yani Çağlar'ın, e, ben bir motosikletçi Tenry olarak... Sana mesela, <gülüyor> o, otoban ha, faresi diyebiliriz mesela. Mesela <gülüyor> böyle şeyler var. Çağlar'ın motosikleti olarak, evet. şey, e, benim de bir motosikletçi olarak hayran olduğum ve artık evet. üretilmeyen zaten Biliyorum, bu diyorum. arada. Ve markasının çok ötesinde bir şöhrete, yani bilmiyorum Çağlar Aynen, katılır öyle. mı bu iltifatlarıma, hmm. Afrika Twin. Diyeyim o zaman Afrika gerçekten yani. bir... orada bıraktığın motor Afrika tabiyle mi ne diyorsun gerçekten şey, Of of of e, bir ben de onu merak ediyordum yani sen bu Honda'nın artık üretmediği efsane bir motorun var çabuk. Aynen öyle. Yani bu nasıl bir bisiklet biraz bize anlatsana ya Afrika ile yolda olmak nasıl bir şey. Neden Önce... efsanedir Afrika Hı -hı. yani öncelikle ben yapı olarak zaten pek yeni şeyleri seven bir adam değilim zaten. Alveren doktor. Evet e, çünkü. Seri üretim artık e, günümüzde seri üretim ürünlerin ve e, alt segment ürünler e, efsane olmaları çok zor. Cem yani, de katılır bana. bana buna. Da aynı şey düşünüyorum. Bravo. Ancak e, high end ürünler şu an efsane olabiliyor. Yani evet. bir... yani parayı bastırıp alabildiğim ürünler. Evet, yani ürünler çok iyi bir otomobil evet. markasının yüksek bir modeli efsane olabiliyor. Ama 80'li yıllarda bu böyle değildi. ...ya da 90'lı 90 yılların aynı başında şekilde. da... Bravo, ...o yıllarda yani. üretilen e, bu araçlar... Evet. E, ...şu anda efsaneler. Evet. Çünkü Aha. onun da şöyle bir sebebi var... ...hani biraz da otomotiv tarihine baktığımızda... ...sözünü hep kesiyorum ama... küçük Yok, küçük noktalarla... Çok ezetli, e, ...bu <gülüyor> mevzuyu marka bilin, bilinirliğini arttırmak için... ...1980'lerde ve 1990'larda... Amerikalarda 1950'lerde ve atmışlardı. Evet. ...bu otomobil kültürüyle beraber... ...marka bilinirliğini... ...senin benim gibi insanlara aşılayabilmek için hem ulaşı, ulaşılabilir hem de müthiş karakterli ürünler üretmişler. Aynı şekilde motosiklet dünyasları muhtemelen Japonlar aynen, aynı aynen. şekilde devam etmişler. Bisiklet aldığın motordan biraz daha geç oluyor otomobilden evet, daha, daha, daha sonra 70'ler 80'ler gibi oluyor efsane Hı -hı. modeller var. <gülüyor> ee, ben küçüklüğümde e, bir otomobil istiyordum. Ona sahip oldum. Cem'de ee, de, de vardı aynısı. Ee, ona sahip oldum. Sonra bir 4-5 sene kullandım, sattım. Ya böyle ortada bırakıyorsunuz olmuyor marka söylemelerinde. 25GTi'de. 25GTi'de Bir yani. 1.9GTi'de <gülüyor> taktınan. Çok Ondan büyük. Büyük ee... makinedir o da yalnız. Evet. Öyle böyle değildi <gülüyor> evet, yani. evet. Bir de motosiklet vardı o da Afrika Tim'di. Ona da bir şekilde bir arkadaşım zorla benim kendi kullandığım diğer motorumu satın aldı benden. Motor istiyorum <gülüyor> istiyorum zorla diye. Zorla satın almak. Ben de motorsuz kaldım bir ay falan. Bakınırken bir Afrika Tim buldum. Atilla Bey'di sahibi. Kendisinden onu aldım ve çok da memnunum. Ama şöyle bir şey var sonuçta en son üretimi 2002-2003. Artık 10 yaşında en genci bile. En genci bile. Ama ben teknik konularla bayağı ilgili bir insan Hı, olduğum biliyorum. için, tamir ettiğim için. Bu benim hoşuma gidiyor. Biraz elinizin üstünde olması lazım. Çünkü Hı. metal yorgunluğu oluyor, düğmeleri bozuluyor. Olabiliyor böyle şeyler. Tabii özellikle evet. plastik aksam evet, çıktı evet. olduğu için bayağı. Ama önemli. şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yolculuk için uygun bir motosiklet. Ama ben şunu gördüm ki bir sürü blog takip ediyorum. Vespa ile çıkıp Hı. Avustralya'dan. İngiltere'ye gidenler var. 50 saf denir ama onlar da şimdi. Yani e, ya da 70 cc'lik, 50 cc'lik bir motosikletle dünyayı dolaşanlar var. Demin söylediğin gibi Cem'in halihazırda dünyada 6-7 tur atmış bir abimiz var mesela. Halen evet, geziyor gerçekten. şu anda. Ya 125'likle gezme kafası diye bir şey var evet. zaten. Çok birkaç yıl önce Arjantin'den e, bir bir sevgiliyle iki kişi yani evet. ayrı motorlarla bu bizde genelde Kurya arkadaşların sürdüğü minik 125'lik makinalardan biriyle iki tane almışlar. Ee, İstanbul'dan da geçtiler. Yani bir dünya turunda. Yani o 125'lik kafa e, 125 cc'lik yani hani motosiklete uzak olanlar için biraz daha alt açıklamalar yaparak gidelim. Tabii ki. Küçük cc'li motosikletle gezmek demek aslında daha yavaş gitmek demek. Ekonomik gezmek değil, değil Ekonomik, mi? Yavaş gittiğiniz için de. Yavaş gitmek daha çok insan daha görmek demek. Şey bir e evet. de tabii Aha. benzin tüketiminiz de e, çok ciddi miktarlarda azalıyor. azalıyor. Yani e, 600-700'lük bir makine e, nereden baksanız hani 5,5-6-7 litre kadar yapacakken evet. ömürler 2,5-3 litre yapıyorlar. Parantezi ben kapatıyorum. Ee, yani önemli olan karar vermek. Ee, zaten yani önemli olan yola çıkmak. Ee, bana da bir takım mesajlar geliyordu motoramana. 150 cc'lik bir motorum var yapabilir miyim diyor. Hı hı. Yap diyorum yani. Yanına şu parktaları. Yani, evet. Yap yani çünkü Gittiğim ülkelerde Pakistan'da, İran'da, Hindistan'da kendime bakıp 750 cc'lik motorun üzerinde kendimi çok aptal gibi hissettim. Çünkü her yerimde 70 cc'lik 100 cc'lik motorlar vızır vızır Gidiyorlar. geçiyorlar. ve e, yani Özellikle Hindistan zaten evet. küçük, küçük motosiklet üretiminin lideri. Yani, evet. dünya ve böyle 5 evet. yıldır bakıp <gülüyor> planını yaptığım bir yola giriyorum. O, o motoru ona göre hazırlamışım ama yanımdan <gülüyor> e, bir Bilmiyorum tane, işte e, oradan biri, e, üç yapayım. tane çocuk binmiş motora yanımdan geçiyorlar <gülüyor> falan yani. E, <gülüyor> diye Aynen öyle duruyorlar. Güzel ya bakıyorlar. Mı sesi? Falan. Ya onlar biraz şöyle gidiyor olabilir. Bam, bam, bam, bam, bam, bar, Tabii ki zamanlar bam, öyle. Bam, bam, bam, evet. Öyle de gidiyor olabilirler ya. <gülüyor> Eyvallah peki e, e, Cem Bey var mı bir soruya daha şey yoksa o yanıp sönen tuşa basacak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> e, basalım ama şimdi hani moral bozucu bir şarkı çalacağım. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Yok ya o eğlenceli o. Eğlenceli opilis. mi? Yürürü Bu, var mı parça? Yürürü diyorsun? var. Bugün tri Aynen. tribünleri oynuyoruz. Tamam bugün, bugün büyük tribüne oynuyoruz. Yani, ya yol şarkısı deyince de şimdi hakikaten en sevdiğimiz şey değil midir? Yol temalı şarkılar. Bugün iyi ki çağlar geldi. Yanında da yol şarkılarını getirdi. Benim de aklımda bir şeyler vardı ama yine bir çağların seçkisinden çalacağız. İlk iki parça Kaçıranlar için hatırlatırım. Steppenwolf Wolf yaptılar. Ben arabada dinledim. Born to be, be wild. Born wild. Çaldık, evet. Sonra Deep Purple Highway Star. Tam yakışıyor çağlara. Tam bir highway star kendisi. <gülüyor> Çünkü şimdi ise İstanbul yollarını çok güzel betimleyen bir şarkı. Hani söylemeye gerek bile yok. Bakınız ACDC neler demiş. Sevmedikleri bir otoyol hakkında nasıl bir şarkı yazmışlar. Bir yere ayrılmayın. Ağır motosiklet muhabbeti, ağır yol muhabbeti ama ağır yol rock'n'roll hitleri 2 saat boyunca... Gitmezseniz sizlerle bizlerle burada 94.5'te. Hani kurtarmak için çareyi buluzda arayan kardeşleri seviyoruz. Tutamadığımız küçük inişteyi çok seviyoruz. Sanatı için ruh sağlığından olan utangaç balerinleri de çok seviyoruz. Çünkü biz sinemayı çok seviyoruz. Akbank olarak 10 yıldır tüm kalbimizle destekliyoruz. 33. İstanbul Film Festivali'nde herkese iyi seyirler. Yoksa Niye varsa yoksa kliksa arkadaşım? Çünkü klikse.com'da aynı gün teslimat var. Allah Allah. Detaylar klikse.com'da. Varsa yoksa kliksa. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem bak bu Boğaziçi kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir Boğaziçiliyim. Boğaziçi kolonyaları. Teknosa Turuncu İndirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. Yüzde 50'ye varan Turuncu indirim 5 Nisan'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi.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 Buradayız, buradayız. Burada mıyız? Bir yere Yayın karşımadık, yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> ya e, saygı dedim yani inanılmaz bir muhabbet devam ediyor tabii konu motosiklet ve katman diyor kadar. 0 min kilometre miydi çağlar erkenci? 11.000 km. 11.000 km. önce. Ama olunca... e, normalde gitmeniz e, direkt gitseniz 8.000 8.500 kilometrede falan gidebiliyorsunuz aslında. Direkt niye e gidildi? Biraz uzattım işte yani. Sağ ben öyle. Evet. Ya ben nasıl oldu ne oldu? <gülüyor> Şarkı arası muhabbetleri kesilmediği için şöyle birkaç saniye gecikmenin girdik. Şöyle bir karar çıktı. Biz e, bir yerlere gidelim diyoruz. Çünkü çağların e, bilgisayarı yanında Burada da bitiremeyeceğiz iki saate sığamayacağız bir yerlerde bu İstanbul Katmanlı muhabbetine devam edeceğiz ee, ona karar verince size de duyururuz yani dört buçuk beş gibi herhalde Çağlar bize bir buçuk iki saat da ayırabileceğini söyledi bir kafede bir yerde İstanbul il sınırları içerisinde çok uzaklaşmadan muhabbete devam Anladım, edeceğiz. Nereye gideceğimizi. <gülüyor> yani o, o, o, fikrim var evet. Fikrim evet varsa, ben de hep oraya çünkü. Şimdi, <gülüyor> peki Çağlar bize motosikletten bahsetmiştin. Afrika Twin hayranlık duyduğumuz bir Hı -hı. makine olduğunu söylemiştik. Artık üretilmiyor bu arada en ki. Ee, Ya peki çok kısaca şu konuda da bir fikrini alıyorum. Yani bu kadar gezen, bu kadar da motosiklete binen biri olarak. Bu e, yeni motosiklet modelleri konusunda ne düşünüyorsun? Yani m, biraz daha böyle kentleşme arttıkça evet. batı dünyasında tasarımlar da ister istemez batı yaşam tarzına göre gidiyor otomotivde evet. de böyle bir, bir şey var teknoloji de müthiş ilerliyor evet, ama öyle evet. bir şey de var ya büyüyen araç... boyutlar ve büyünen, büyüyen evet. motor hacimleri beni açıkçası çok rahatsız ee, ediyor yani ben baktığım zaman ben de 99 model bir motosiklete biniyorum pek çok sebepten e, yani yeni bir motosiklete ayıracağım parayla yola çıkabileceğim düşüncesiyle öncelikle bir de bakıyorum konfigürasyonlara falan yani yeni motosikletler sanki çok da böyle e, vurayım gideyim dağlara ya da işte Narin uzun yolları işte şey, yani biraz teknolojiye bağımlı mı olmaya başladı? Yani sanki tekerlekleri olan bir böyle bir PlayStation falan yapıyor gibiler. E, hı hı. Ne düşünüyorsun? Evet mekanik bir motor yani daha çok benim kullandığım ve o o yıllarda üretilen motorlar karbüratörle <gülüyor> besleniyor. Onu, şimdi onu ee, soracaktım aha, çok aha. mu tek, teknik bir soru olacak. Ciddi karbüratör değil mi? Karbüratörle evet. Ee, çünkü e, motosikletler biraz daha geç geçtiler ee, enjeksiyon, enjeksiyon sistemi. sistemine nedenini bilmiyorum araştırmadım ama. Ee, Her e, motor değil bu arada. Senin tarz motorlar. Yani bu Endurance motorları geç geçti. Onu biraz öyle evet. Ee, o, yol motorları. CBR'lar falan 90'ların ilk yarısında daha yürümüşler. Bunun zaten. ana nedeni nedir? Yolda tamir edebilme e, lüksüne sahipsiniz. Karbüratörlü bir Hı. motosikletiniz sebebi varsa. Sebebi bu zaten. Hani sordun evet. ya yani, atabimi bilmiyorum diye cevabı Aynen bu öyle. zaten Cevabını aslında Cevabı da olaydır. vermiş ben evet. oldum. Ee, <gülüyor> karbüratörlü motoru tamir edebiliyorsunuz. Ama şimdi yeni motorlar, motosikletlerde ne var? Çip sistemi. Ee, çip sistemi var. Evet. Yani bir elektronik kontrol ünitesi var. Ee, ve yani bir takım hikayeler duyuyoruz. Bir hata veriyor motor. Bir ışık yanıyor. Hı -hı. Ve e, oraya o yetkili servisin gelip bilgisayarı bağlayıp o hata kodunu silmesi gerekiyor. Katmanlu'ya gelmesi gerekiyor. Yani, <gülüyor> o, yetkili o hata onun. kodunu silmediği zaman siz o e, motosikleti bir santim oynatamıyorsunuz yerinden. Evet. E, nedir? E tabi yurt dışındaki bazı firmaların cep telefonu büyüklüğünde geliştirdiği bir takım aletler var. Hı. Onu yanınızda taşıyorsunuz. Öyle Kablosunu mi? takıyorsunuz. Evet. Ee, ...ve müdahale edebiliyorsunuz. Laptoptan da yapılıyormuş Laptop'tan galiba Laptoptan da yapabilirsiniz e, evet. E, ama bunun hazırlığına hazırlıklı olmanız lazım buna yani. Evet. Peki sen yani mümkün olduğunca mekanik bir motosikletle yola e, çıkma kararı aldın. Evet. E, ki zaten herhalde birkaç tane de motosiklet bulundurma e, lüksüne sahip değilsin garajına Aynen diye yani. düşünüyorum. E, peki e, bu kadar iyi bir motor olmasına rağmen ben bayağı motoramandan takip ettim sen... Hazırlandın yani motoru evet. söktün Bir söktün, ay kadar Maslak Sanayi'de hı hı. E, Levent Usta'nın yanında Usta ne, Neden o kadar uğraştın bu senin kıllın mı Yoksa <gülüyor> <Söyler> <gülüyor> yaptım bir Herkes anda. bunu yapmalı mı yani Ne yaptın motora bu evet, kadar e, Ben yaptın? çok merak ediyorum Şimdi uzun yola çıkmadan önce işte tekerlek Rumanlarını e, Amortisör bağlantılarını falan e, Bunları kontrol etmeniz gerekir Değiştirmeniz gerekir Tekerleklerin balanslarını yapmanız gerekir Yağınız, suyunuz, her şeyin tam olması gerekir. E ben biraz daha böyle bir 3 yıldır kullanıyordum motosikletimi zaten. Kafamda kalan bir takım detaylar vardı yapamadığım. Böyle. Yani, Hep yani zaten periyodik evet, bakıma evet. gelen şeyler Hep vardı. ertelediğim Hı. şeyler vardı. Onlara girişince e, bir takım rulmanları bulamadım falan filan biraz uzadı olaylar böyle. <gülüyor> Ama e, zevkli zevkli bir ayda e, motosikletin hemen hemen e, motoru hariç her yerini... ...söküp elden geçirdim... Ee, ...çoğu yerini sökmüştüm zaten ama... ...bu bana yolda da yardımcı olacaktı çünkü... ...öğrendim de bir Öğrenmiş takım şey... şey bil, ...bilmediğim da noktalarını da öğrendim bu Aynen. arada... Ee, ...nelerle karşılaşabilirim... ...onları da gördüm... ...ve ee, bundan dolayı hazırlık sürecim biraz uzun sürdü... ...neler yaptım hmm. motora ekstradan diye... Evet, o de, hani ...merak ediliyordur... Ee, ...ekstradan neler yaptım... ...zaten yan çantalarım vardı onları plastikler yerine alüminyum yan çantalarla değiştirdim. Ee, daha çok tercih ediliyor hı hı. uzun yolculuklarda. Su geçirmiyordur muhtemelen. Öbürküler de su geçirmiyor ama bunlarda kırılma riski Kırılmıyor, pek yok. Yani. Yamuluyor, düzeltiyorsunuz. Genelde uzun yol yapanlar soft çantalar ya da alüminyum sert çantalar kullanıyorlar. Ben bunun naçizane fikrim biraz böyle moda, yani fashion moda düşünüyorum. Moda da var, biraz modası da var. Aa, Stil yani. Evet, Aha. evet, evet. Yani, e, çünkü benim gözlemim e, plastik çantalarında oldukça esnek. E, tabii tabii. Esnek. Sağlamlar bir yandan da. E, yani içe göçüyor ve tekrar kendini dışarı atıyor. Hı -hı. Ama senin fotoğraflarında gördüğüm için bunu fark ettim. Düştüğünde yamılıyor. Evet. Alüminyum çanta. Bir Hı -hı. Olur. Bu sefer çekişleyip falan düzeltmem evet, gerekiyor. Evet çekişleyip. kırılıyordur belki plastik, ya, plastik falan. Plastik çantada böyle bir şey yok. ya Tabii onun bir ömrü var. Yani aynı noktaya 150 defa düştüğünde illa bir çatlamaya sebebiyet Hı -hı. veriyordur ama... Ben gene o kadar kalın. düşmüyorsundur diye mi ediyorum ee, hani bilmiyorum da. Düşmez kalkmaz bir adam hocam. <gülüyor> Buyurun Çağlar Bey. Ee, başka ne? motosikletle ne gibi hazırlıklar yaptın? Ekstra e, bir takım çanta taşıyıcı demirleri destekledim. E, çünkü çok zor yollardan gidecektim kırılacak yerlere e, ondan sonra. Ee, daha çok malzeme tuttu yani. Anladım yani aslında benim lafı getirmeye çalıştığım şey şudur. Sen e, standart bir Afrika Tüminin üzerine aslında Aha. hiçbir şey yapmadın neredeyse. Evet büyük çaplı bir şey yapmadın. Yani fabrikadan aslında. çıktığı gibi makinenin üzerine Aha. bindin. Bir tek e, bagaj ki bu çok mantıklı. Bagaj var, olabilir. koruma yani... demirleri var. Evet, evet, ee, yüksek tur camı var daha Aha. az rüzgar yemek için. Ee, ondan sonra e, far koruman var. Bir takım korumalar var, ekstra şeyler var. Ee, bunlarla çıktım ee, Yanımda taşıdığım malzemeler esas e, Yer tutan şeyler ve kafa yormak gereken şeyler Yedek lastikler, levyeler e... Motosiklette yedek lastiği nasıl taşıyorsun? mesela? İç lastik taşıyorum -Lastik yanımda ee, Ki hızlıca söktüğümde Onu sökmek de biraz zahmetli bir o, çünkü onu diyecektim. evet. Onu söktükten sonra Orada yama yapmak yerine en azından Tık Hızlıca diye. takıp sonra vakit bulduğunda O patlak lastiğini kendin yamasını yapabilirsin zaten. Yaptın mı böyle bir şey? Hiç patlamadı Benim, hiç Benim sorumu sen sordun. <gülüyor> Çünkü şeyi merak ediyorum. Bu kadar en ufak ayrıntısına kadar motosikleti söküp takıp İstanbul'da marşa bastıktan sonra <gülüyor> bu 10.000 kilometrede yağ değiştirmek dışında herhangi bir şey yapman gerekti mi? Birkaç kez bu direksiyonun bağlı olduğu yerde bir rulmanlar vardır. Bilmiyenler için söyleyeyim. Onları yeni değiştirmiştim. Onlar gevşedi. Onları da 2-3 kere yol boyunca sıktım Hı -hı. Ee, çeşitli tamircilerde durup çünkü belli anahtarları da taşımıyorum yanımda 30 numara anahtar taşımıyorum yanımda sonuçta <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ee, ondan dolayı e, onu sıktım ee, ilk gün benzin pompam bozuldu ama ya... çok moral bozucu evet ilk gün yani Amasya'ya gelirken e, benzin pompam yandı e, ama bu kronik bir sorunuydu Afrika TV'nin yanımda da tamir kiti vardı hemen sabah bir elektrikçiye gittim orada lehim yaptım yoluma devam ettim yani. Vallahi bu her işte bir hayır vardır cinsinden bir arada evet, olmuş evet, ilk, ilk günden olması da iyi oldu evet. yanında da tamir kiti vardı ee, On haricinde e, Pakistan'da Lahore'da yağımı değiştirdim e, genel bakımını yaptım motosikletimin e, Nepal'e gittim daha hiçbir şeyine dokunmadım motosikletin yani. Orada duruyor. Tek başına mısın bu arada bu yolculukta? Yoksa mesela bir motosiklet grubu gibi 3-4 kişi mi gidiyorsunuz yani? Yoksa sen tek başına ve motorun üzerinde mi tek başınasın? Evet, bu bu yol... macera Aha. böyle tek başına yapılan bir macera değil mi? Bu yolculukta tek başımaydım. <gülüyor> ee, arkamda da kimse yoktu. Ee, <gülüyor> çünkü biraz vaktim geniş olduğu için bana uyuyacak... Pek arkadaşımı bulmak zor bir işti. Evet. En büyük aday Kaan'dı bunu ama e, o da e, burada radyo programını e, bırakamayacağı için, için başlamadı. Aynen. İşimiz gücümüz var kardeşim. Evet işi gücü var. <gülüyor> ee... Peki Çağlar Bey bir parça daha gönderiyor sizin listenizden. Ee, onun zamanı geldi. Benim sorularım dilimin ucunda. Cem Bey bana e, şey yapar sonra kızar. Yok Rica. Ee, niye kızarıcı? <gülüyor> ee, bir parça daha bu şey. E, Guns'n şey evet. evet. Guns Roses Breakdown çalacağız. Tüm zamanların bence yapılmış en iyi yol film yol filmine bir göndermedir bu Guns'n Roses. Hangi film diyeceksiniz? Vanishing Point. Orada oh. meşhur Kowalski vardır. Beyaz bir Challenger'la. Amerika'nın bir başından bir taraf başına giderken başına polisler ve sistem tarafından gelmedik. Kalmaz Guns N Roses işte o filmden ilham alarak yapmıştır. Bu dinleyeceğiniz parçayı tam bir yol parçasıdır. Yaklaşık 7 dakika sürer. Ardından buradayız sevgili dostlar. Görüşürüz. Ne oluyor Kaan Bey? Öksürüyorsunuz, tıksırıyorsunuz. Hastan mı oldunuz? Radyo Geografika'dan selamlar saygılar dinleyen. Ee, Çağlar Erkenci ile motoromanlı sohbetimiz devam ediyor. Katman diyor doğru artık bizi yola çıkarın. Çağlar Bey yani bu kadar rulmanlar, bujiler, muciler bunlarla <gülüyor> şey yapmayan insanlar da olabilirler diye düşünüyorum. Ben zevkle dinleyeceğim sizi programdan sonra kafeye gittiğimizde. Bu arada e, saygılar dinleyen biz e, tahmin ediyoruz... 4.30-4.45 dolaylarında Atatürk Caddesi'nde San Kofada olacağız. Ee, Çağlar Bey bilgileri ve fotoğrafları yanında. Bir takım teknik detaylar ve kültürel detayları bizimle orada daha genişçe paylaşmaya devam ediyor evet. olacak. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla Twitter bu hafta insanlar da rahat rahat kullanmaya başlamışlar. Çağlar Erkence'ye şöyle sorular var. Şimdiden sorayım. Çağlar Bey aklınızda tutun. Buyurun. E, yanınızda hangi kitleri taşıdınız? Hans'dı? De... VPN adlı kullanıcı bunu soruyor size. 8 dakika önce atmış. Hı hı. E, benzin pompasını duydum ama buji ateşleme ekibi soğutma için neler taşıdınız gibi bir sorusu var. Hı hı. E, ondan sonra bir de şey merak ediliyor tabii. E, biz program başında göndermişler. Onu görmemişiz kusura bakmayın. Saygıdeğer dinleyen. Ya çocuğunu bırakmış gibi hissetmiyor mu o kadar Hakkı uzak yani. mesafede nasıl motor bırakılır falan yani. diyorlar. Bir de e, diğer illerden bizi dinleyen ee, kişilerden şöyle şeyler var ne yazık ki elimizde değil internet yayını çok sık kesiliyor gibi şikayetler evet haklısınız alıyoruz ama galiba bu interneti millileştirme çabası e, sebebiyle pek çok filtreden geçtiği için sizin gönderdiğiniz pinkler. E, o nedenle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bir, biz de zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz. Ne yazık ki bir bir şey ee, Birincisi siteyi e, yeniliyoruz. Pazartesiden itibaren bambaşka Türkiye'de daha önce yapılmamış bir rock'n'roll sitesi haline gelecek. rockfm.com.tr editörlüğüne bendenizle sevgili aylık yapıyoruz. Kanunda köşe yazıları orada yer alacak. Ee, i̇kincisi de şu anda sorunsuz dinlemek istedikler. İstiyorsanız eğer şunu yapmanızı tavsiye ediyorum, tercih edebilirsiniz. Sağ üstte evet canlı dinleme, klikleme yeri var ama oradaki Winamp amblemini imgesine basarsanız Winamp üzerinden nedense daha hızlı çalıyor bizim sitenin player'ından. Hmm. Yani Winamp imgesine klikleyip dinlerseniz kesilme sorunu %80 oranında e, çözülüyor. Kendim test ettim, şey yaptım, onayladım. Çünkü bana da aynı sorular geliyordu. siteyle çalıştığım için şimdi nasıl bir çözüm önerebilirim? Cevabı Winamp amblemine e, kliklemekten oradaki... E, Winamp üzerinden açıp dinlemekten. Ya bir öneri de akıllı telefonlarınıza e, Türkiye'deki radyoları destekleyen bir aplikasyon indirmek. Ben de yani hangisini de dinliyorsun ben Gene Türkçe yazılacak. <gülüyor> tamam. Radyo. Yani tamamen Türkçe yazın. E, radyo. Radyo. Ha radyo. radyo. radyo. Bu aplikasyon adı Aynen, radyo. Ailede uygul uygulama Bunu kurarsanız ve, ben bundan memnunum. Pek çok başka radyoyu da buradan dinliyorum. Raketen <gülüyor> var diyorsun. Aynen. Yani, Türk Bayrağı var. Ona tıkladığınızda radyo uygulamasından. E, kendi aplikasyonumuzu da devam bu arada tasarladık. E, vardı zaten ama daha bir e, hızlı çalışan haliyle o da bu hafta pazartesi günden sonra Hizmetimize amade olacak küçük bir teknolojik yardıma bulunmuş oldum. Sizdeyiz Kaan'cığım. Evet ya çok kısa bugün bu radyo meselesine eğildik. Çünkü dinleyemeyenler vardı yani e, affınıza sığınarak birkaç dakikanızı daha aldık. Gezegen ajandası zamanımız geldi. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki haftalarda ele alacağız. Bu e, havaların erken ısınması sebebiyle pek çok biliyorsunuz ağaçlar çiçekler de... Çiçek açtılar fark ediyorsunuz İstanbul'da bile rengarenk şeyler var. E kuşlar da bundan etkilendi yani biraz dikkatli bakın yukarılara e kuş göçü başladı. Öncelikle bunun haberlerini tramem.org ve her zaman size önerdiğimiz Türkiye'deki kuş gözlemi kültürünü birebir anlık gözleyebileceğiniz trakus.org Sitesinden, e, takip etmenizi öneriyorum. E, bu gelecek haftalarda ele alacağımız bir konu kuşlara dikkat edin tepenizden geçmeye başlıyorlar. Göç mevsimi başladı. Lakin Burdur'dan şöyle hoş bir haberimiz var. Hepiniz hatırlayacaksınız herhalde bu e, bir e, arka arkaya böyle bir ay e, arayla e, kaçak avcılar tarafından avlanan bir e, hayvanın haberi vardı. E, hatırladınız mı? Vaşak e, öldürülmüştü evet, ki evet, yani... Maalesef hani bulsak sevineceğiz, bulsak fotoğrafını çekelim yok, diyoruz. yok. Adam nereden bulup da öldürmüşler? Boğuşlar ya. ama öldürmüşler. Ya yani şimdi bu iki olayın ardından bence harika bir hareket başlamış. Ee, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve e, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün işbirliğinde foto kapanlar yerleştirmiş. Hı, güzel. E, Neşe o coğrafikleri izledim ben. Aha Hı. ve e, yani şu anda bu bölgedeki çalışmaları da birebir artık herhalde gündeme de geldiği için e, yöneticiler de birebir e, ...takip ediyorlar hocalarla beraber. Ee, pek çok memeli türle beraber... ...bu yaşama tehlike altında olan... ...vaşak ve de... E, hani ...en tatlısı da bu kara kulak var ya... Hı hı. ...karakal karakal... E, ...şeyin latincesi. <gülüyor> evet. Karakal karakal. E, foto kapanlara bayağı bir yakalanmışlar ve şu anda... ...bunun envanterinin tutulması evet. aşamasındaymış. Yani geç de olsa biraz... Bu, hani ...kamuoyunda yer aldığı için... ...bu haberleri varmış yani. Evet, yavaş yavaş var. Evet. E, onun soyumu <gülüyor> sayımı başlatılmış. Foto kapan nedir diye, diye soracaklar. Kapan olmasıyla hiçbir alakası yok. Hayvanlara hiçbir aa, zarar aa, yok. Bakın, Bunu söylüyorum. Çünkü sen kapan deyince sanki bir şey oluyor gibi geldi. Aklıma gelmemişti. Doğru olabilircem haklısın. Ya Bu şöyle bir şey. Ee, Kızıl ötesi bir sinyal gönderiyor e, gece evet, karanlığına. Yani elektronik ya da mekanik bir e, ...tetikleyici mekanizma var... ...öyle söyleyeyim size... Yani, evet. ...ya da e, tıpkı hani filmlerde... ...James Bond filmler, filmlerinde görürsünüz... ...bir kızıl ötesi bir evet, ışık evet, gibi bir noktadan abi. bir noktaya... ...ya da en basiti sizin otoparktan... ...hani çıkarken... E, ...kapanın kapalı fotoselli evet. şeyler vardır... ...aynen böyle bir mekanizma var... ...yani kapan dediysek hayvanı kimse tutup... ...vesikalık fotoğrafını çekmiyor... <gülüyor> e, ...hayvan o <gülüyor> alana... ...hayvan beş, beş o alana atlasan. girdiğinde... Eee birdenbire fotoğrafı çekiliyor. Çekiyor. Haberi bile yok bu garibimin ama. Evet, evet yani bu fotoğraflar da bu arada şey değil. E, hani çok renkli ve... E, Sanatsal tamamen, içeriği olan bir e, şey, işlevsel tamamen sahip. Tamamen envanteri tutulması amacıyla ve hayvanın o koordinatta yaşamakta olduğunun ispat, ispat edilmesi için. amacıyla Bravo çekilen kan. fotoğraflar... Siyah-beyaz, böyle suratına flash night patlatılmış, evet, evet, heyecanlanmış bir hayvan görüyorsunuz bunlarda. E, editörümüz, gezegen ajandası, editörümüz Duygu Başoğlu'na da buradan e, selamlarımızı iletiştiriyoruz. Teşekkür ederiz Bu haberler için. E, Çağlar Bey haydi biz artık şu motosiklete binelim de bir yerlere götürün. Tamam. Evet ee, bir iki soru vardı Bir kit sormuştu Aha, bir sordular. arkadaşımız e, Valla hiçbir kit taşımadım yanında e, Yedek fren balatalarım vardı e, Bir takım somunlar cıvatalar vardı yanımda e, Motosületime güvendiğim için e, Rulman bile taşımadım yanımda Yani bir şekilde <gülüyor> bulurum diye Yani O kadar e, kırmayacağımı düşünüp ee, sorular neydi hatırlıyor musun Kaan ee, Kit, kiti sordular ee, çocuğun gibi çocuğunu bırakmak gibi bir histi mi nasıl ee, motositetini yani ben çok bağlıyım seviyorum motositetimi ama mesela geçen kışta e, kaşa gitmiştim kaştan döndüm geyik bayırına bıraktım motositetimi arkadaşlarımın yanı, bahçesine ee, ve Volkan Özkan orada e, kış boyu motosikletimi kullandı benim. E, 4,5 ay sonra bana geri getirdi İstanbul'a. Çünkü neden? E, bu konuyu da vurgulamak istiyordum. Ya evet onu ben bu şehirde... sorul gelen sorulardan birer. Neden bıraktık bu arada? Buna da bir artık ya yol hikayen de ya da şimdi bahset istersen. Hı hı hı hı. Ha, bir şöyle parantez açayım. Ben şehir içinde büyük motosiklet kullanmıyorum. Vitesli motosiklet ve şiddetle de... Karşıyım Doğrudur. bir noktada. E, vites değiştirmeye gerek yok. E, fazla benzin yapmaya hiç gerek yok. Ve motosikletinimizin eskitmeye de hiç gerek yok. Hı hı. E, hı. Çin malı bir skuturum var. 7 <gülüyor> senedir efsane olmuştur. O da benim adımla <gülüyor> e, birleşmiştir artık. E, ve onu kullanıyorum. Ve herkese de büyük motor olan arkadaşlarıma da şiddetle skutur almalarını tavsiye ediyorum. Evet, ya, çok, çok ya da olmadı 125cc'lik bir motor. Hı. Yani e, bu vergiler bu kadar yüksekken bu devlete daha hı. fazla... Para kazandırmanın hiçbir alemi yok Aynen. diye düşünüyorum. Bir soru soracağım. Bizim benim Kozetan'da yaşadığım stüdyo dairenin hemen yanında bir pastane var biliyorsunuz. O da meşhur bir pastane. O pastanenin... Elektrikli motoru var. Evet. E, ve hani çok memnunlar ve çok hesaplı bir fiyata da almışlar bir yandan. 2000 TL gibi fiyata almışlar. 2500 <Gülüyor> liradan başlıyor Gerçekten kadarıyla. evet. Onlar da bayağı da uzun vadeli ödeme. Ne düşünüyorsunuz bir motosiklet e, insanlar olarak? Elektrikli eğer, motor alınmalı mı bu yaz sezonunda şimdi? Mahalle bazında takılıyorsanız elektrikli motor İstanbul e, Kadıköy, şey. Bostancı, yani. evet, Erenköy, evet. Kadıköy Bostancı. Erenköy Kadıköy Bostancı üçgenindeyim ben. Ama hani... E, basıp da temden atıyorum avcılardaki işine gidecek bir arkadaşım o bile için, ne yazık değil Avrupa yakasında değil. yaşıyorsanız pek olmaz ama olmaz. Anadolu yakasındaysanız daha düz sahillerde yakınsanız evet. olabilir ee, yokuş falan çok Aha, iş görür an. yani tam oluru var yani ama evet. yani çağlar 125'lik değil mi küçük makina benim ee, küçük evet 125 lik. yani sadece 125 cclik bir scooter alarak ki onlar da hani Çin malı dediğimizde korkmayın garanti, kullanıyorum garantisi, yani. garantisi olan bir takım markalar var. Onu da buradan şey yapmanın gereği yok. Hani 125'lik bir makine alıp gayet güzel iki kişi Ekonomik. İstanbul'da her yere neredeyse bedava fiyatına gidebilirsiniz. Çünkü benzin koyduğunuzda gerçekten unutuyorsunuz bu makineler gündüğünüzü. Ee, yani uzun yola giderken büyük makineler seçiliyor olmasının sebebi de işte komfort, yük, yük taşıyor olmak, konfor vesaire Bunun vesaire. şeyler. Evet artık e, da dediği gibi yola çıkalım. <gülüyor> bir küçük e, bir küçük Aha. reklam arasını yapıp yola çıkalım şahlar yani. Tamam Hı. hemen geliyoruz Kang'cım. Arkadaşım çünkü kliksa.com'da 15 Nisan'a kadar yaptığınız tüm alışverişlerde kargo ücretsiz. Allah Allah. Detaylar kliksa.com'da. Varsa yoksa kliksa Son dakika iPad Air 16 GB tablet sadece 999 lira Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla Gold hesaplı teknoloji Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık Boğaziçi Limon Kolonyası Gördük, yanlış dedik, kızdık, şaştık, biz paylaştık Bildik, geçtik, dert eyledik, acıları böyle açtık Sorduk, durduk, biz paylaştık Durmayız, biz çok kaynaştık Durmayız, biz çok kaynaştık, Durmayız, biz çok kaynaştık. Paylaşma Hürriyeti, hepimizin hakkı. Hürriyet.com.tr slash Paylaşma Hürriyeti. Reklamlar bitti. Run! ne yapayım o kadar çok seviyorum ki Yavuz Çetin. arada bir basayım dedim değil mi canlı yayında Aa, tıklattırayım peki. şöyle birazdan çalacağız onun ipucunu vermiş oldum Yavuz'a bugün bu arada Kurt Cobain'in de ölüm yıldönümü Kurt Cobain'in de çalacağız hani onu da bir anarız canım. Evet bir reklam çıkışında da bir anda Smells Like Teen Spirit'in da karşılaşabilirsiniz bunlar bizim küçük ipuçlarımız küçük şakalarımız. Kaan sen deydik en son. Evet radyo geografikadayız. Ee, Çağlar Erkenci'ye sözü vereceğiz vereceğiz derken dinleyicilerden tweetler falan bu online nasıl dinleriz meselesi birkaç haftadır meselemiz. Çözülüyor arkadaşlar ha, evet, az kaldı. Herkes önerilerinde sıralıyor. Şunları da söyleyeyim size. Sağ olsunlar diğer şehirlerden dinleyen kişiler iletiyorlar tecrübelerini. Canlı radyodinle.web.tr diye bir adres öneriliyor. Evet. Onun dışında PC'sinden dinleyip kayıt yapmak isteyenler için de RDK, Rize, Diyarbakır Kadıköy adlı programı öneriyorlar ve çok da güzel dinlemek isteyenler buradan e, dinleyebilir deniyor. E, evet ben artık az önce şuydu buydu derken 10 dakikayı da yemişiz Çağlan Erkenci. Evet. Bizi yola çıkarıyordunuz siz. Doğru. Teknik soruları da cevapladık. Hı hı. E, Motorumuz hazır. Motoru Biz hazır. hazırız. Mental i̇stersen olarak. hemen şu İstanbul'dan yola çık Türkiye'yi de hızlıca geç. Nereden? Nasıl? Çünkü Türkiye ile Sınırı açtığımız anda nelerin hı hı. Fark, ettiği, fark ettiğini de duymak istiyoruz biz. Ya öncelikle Eylül başı gibi çıkmayı planlıyordum. Ee, biraz geciktim. Eylül sonunda çıkabildim. Ee, bu mevsimi neden seçtim? Ee, biraz sıcaklar geçsin dedim ama yine Pakistan'da 35-40 dereceleri yine gördüm yani. Ee, Ekim ayının, Kasım ayının başlarında. 29 Eylül gibi yola çıktım Türkiye'de dolaşmak istemedim. Zaten yıllardır Türkiye'de dolaşıyoruz hep beraber 2 günde sınıra vardım geçti, evet, değil mi? 1600 kilometre 2 günde yapıp Doğu Beyazıt'ta konakladım en son gece ve 3. günümde İran'a giriş yaptım Peki İran'a girmeden önce hemen şunu sorsam Hı -hı. bu da pek çok kişinin soru işaretidir diye düşünüyorum Türkiye'de depoyu kaça dolduruyordun? Türkiye'de depoyu 90 liraya dolduruyordum. Peki o zaman İran'a geçirir misiniz lütfen? <gülüyor> İran'ı evet. Şaka İran, sorular bunlar. E, evet e, İran e, petrol e, konusunda bayağı avantajlı bir ülke. E, tam onda biri bizim fiyatımız. 9 lira mı? E, Nasıl yani? E, tam onda biri. Benim depom 9 da 11 lira arasında doluyordu İran. Bir dakika bir dakika ben şimdi böyle buna inanmak istemiyorum. 50 kuruş bir dakika demin 90 liraya doldurdun yani sınırın sol tarafında evet. bir tane çizgi var iki tane benzinci biri sınırın solunda biri sınırın sağında. Çağlar Bey cadde çocuklarını çok heyecanlandı. Evet yani. çok seviyorum şu anda <gülüyor> ben bir cadde çocuğu olarak sınırın sol tarafından verdim parayı 90 liraya doldurdum Çağlar Erkenci oradan bana el sallayarak 9 liraya mı doldurdu aynı evet. benzin deposuna. Evet evet <Gülüyor> evet, bu gerçek bu bir efsane diyeceğim ama bu bir gerçek yani bu yıllardır konuşulur sürekli motorcular arasında Kendi vatandaşları ee, daha da ucuz alıyor çünkü aha. onların bir kartı var <Gülüyor> ee, o, o kartı benzin pompasında e, bir yuva var oraya e, takıyorlar ve e, daha ucuz alıyorlar zannedersem 27 kuruş, 30 kuruş gibi bir şey yani alıyorlar. Benzin gerçekte nasıl bir şey şu anda çağlar erkenceden yani fiyat olarak nasıl alınabiliyor diğer ülkelerde bunun acı bir gerçeğiyle karşılaşmış durumdayız duyurulur. Peki evet. çok kısa cevaplamanı rica ederek Hı -hı. şunu da soracağım. Benim aklıma gelen bir şey şimdi e, ucuzdur vardır illete hesabı yani Türkiye'deki bizim kullandığımız yakıt kalitesi fena değil. Evet. E, bir motosikletçi olarak gözlemin nedir Yani yakıt kalitesi ve gittiğin mesafe fark ediyor mu? Tamam fiyat farkı inanılmaz Hı -hı. ama Motorun performansı fark ediyor mu bir yandan ediyorum. da? Hani yolda ee, kalıyor musun yani şimdi? Daha önceden giden e, kişilerin e, bloklarını ya da konuştuğum zaman e, benzin kalitesinden bahsediyorlardı farklı olduğundan. Evet. Güneydoğu'da ama, bile fark ediyor evet, bu arada. Öyle bir şey evet. Ama inanın ben yaptığım kilometre de değişmedi. Motosikletimin gidişi de değişmedi. Gerçek. Karbüratörde tıkanmadı ee, Pakistan'da da, Nepal'de de, İran'da da ama... E, depoyu kokladığımda e, farklı kokuyordu Pakistan'daki benzin biraz <gülüyor> şeyde, daha mazot biraz, biraz daha mazot gibi kokuyordu mesela Aha. yani daha pis kokuyordu yağlı. benzin ama daha e, daha dediğim yağlı. gibi yani e, rezerve düşene kadar gittiğim kilometrelerde falan çok büyük değişiklikler olmadı e, ben onu çok gözlemlemedim çok detaylı e, yazarım her şeyi ama karbüratörlü motorlarda hani karbüratörlü Karbüratör tıkanması sorunu da vardır. P kirli benzinden kaynaklanır. Evet. Bizde eskiden çünkü bir Mercedes vardı. Ünlü mme vardır orada. Evet. Bir tane. Evet, öyle, aynen. <gülüyor> Hiç yaşamadım öyle. Yaşamadım. O da olmadı <gülüyor> başlangıç. Peki devam ediyoruz evet. İran Haydi, sınırından. Hadi İran'da ne oldu? ya? Benzini aldık. Evet. İran'a girdim. İran'daki rotayı şöyle planlamıştım. Hazar denizinin Deniz kıyısına doğru çıkıp Tahran'dan. Ee, İran'ın en kuzeydoğusunda Mesh diye bir şehir var. Evet. Ee, Baya dini açıdan. Yoğun tarihi eserlerinin olduğu evet. bir İslami açıdan bir şehir, oraya gitmeyi planlıyordum ve oradan da Afganistan sınırı boyunca aşağı inmeyi planlıyordum Hı -hı. ve böyle oldu zaten. Planı uygun devam şu anda. Evet plan böyle oldu. İran'a girdikten sonra Tebriz şehri var. Güzel de bir şehir burada. Güzel bir şehir evet Tebriz şehri. Zaten İran'da girdiğinizde İran'ın batısı. E, Tahran'a kadar e, Azerbaycan diye geçen bir bölge zaten orası ve evet. e, herkes Türkçe biliyor. Yani Hı -hı. En azından Azeri. Azeri. biliyor. Evet, evet, yani hiç yabancılık çekmiyorsunuz oralarda çok rahat. Tahran çok enteresan bir şehir. Çok fazla sayıda motosiklet var. İnanamayacağınız sayıda motosiklet var. İran markaları da vardı mı yanlış evet, anladım? Evet, yani bildiğimiz bu 125 CD 125 modellerinin. E, bir takım versiyonları var orada hı hı. E, Ama isimleri de çok enteresan Hürmüz e, Fatih e, <gülüyor> gibi Bunların Arapça yazılışları Güzel. falan böyle e, hı hı. Ve onların hepsinde fotoğrafını çekmiştim e, Facebook sayfamda var evet, Bir kolaj, bir kolaj Mot yapmıştım Motoromanda bir kolaj var e, Dayanamadım çünkü sokakta dolaşırken Dedim ki ben bunların hepsinin fotoğrafını çekeyim bari Kullanırım bunları yani Ve hepsinin deposunun çok fotoğrafını yiymiş. çektim ee, daha sonra Tahran'dan çıkıp e, Tahran'ın kuzeyinde e, nam değer Demavent Dağı var İran'ın en yüksek noktası ee, 5500-5600 metre civarında e, yanlış hatırlamıyorsam Demavent Dağı'nın eteklerinden geçip e, yaklaşık 2500 metre tırmanan bir yol var e, Hazar Denizi'nin kıyısına doğru indim Hazar'a kıyısına inerken hava bir anda değişiyor Karadeniz'de buluyorsunuz kendinizi İnginç. Aynen Anladım. öyle. E, bu Erzurum'dan Ovit Dağı geçidinden Cizre'ye geçerken de aynı şey olur. 100 metre içinde bütün her şey değişir. Evet, evet, Bir yerde doğru. sis başlar, ağaçlar başlar. Öbür tarafta kahverengidir her şey. Ya bu bu aslında denizin ya da suyun, suyun güzelliği evet. aynı Hala. şekilde e, Van Gölü'ne yani daha güney güneydoğu'dan Van Gölü'ne doğru inerken e, elleriniz donar. O, o tırmanışlar, Aha. çünkü çok yüksek geçitler var 2700'lerde. Elleriniz donar. Ne zaman ki o geçitten Van Gölü'ne doğru inersin, birdenbire sanki bir Hoş kıyı bir kasabasına seda. iniyormuşsun. Iniyormuş gibi, Denizin, suyun güzelliği olsa gerek. Evet, evet e, tabii nemli ve e, sıcak hava yağmurları da getiriyor orada. E, Dediğimiz evet. gibi Karadeniz iklimine sahip orası. E, orada bir iki gün boyunca yağmur yedim. Gorgan şehrinden Meşet'e giderken. Burada bir şey soracağım. Hazar Denizi'nin dalgalarıyla ilgili bir e, şehir efsaneye vardı Çok hmm. dalgalı bir iç deniz olduğu ile ilgili bir e, söylenti vardı. Şahit oldun mu öyle bir şeye? Benim çünkü eski bir kız arkadaşım oralıydı. Hazar Denizi'nin kıyısında yaşardı Ve bana hep bundan bahsetti. İnanılmaz bir dalgalı deniz olduğundan. Böyle bir şeye şahit oldun mu? Gördün mü? Dikkat ettin mi? Be ya? Yani şöyle cevap vereceğim. Ee, İran'da Hazar Denizi'nin tam kıyısına inmedim. Ha, okay. Ama daha önceden bir iş için Bakü'ye gitmiştim. Aha. Bakü'deki rüzgar gördüğüm en kuvvetli rüzgarlardan biriydi. Bakü çünkü rüzgarlar şehri diye geçiyordu Aynen. ve bu, bu daha güneyine de bu rüzgarlar vuruyordur diye O da aynı şey sahildir anladım. diye evet. düşünüyorum. Peki ee, Canan'cığım bir küçük aha. virgül koydum devam edelim. Ee, daha sonra Meşet'e devam ettim. Meşet'te iki gün kaldım. Ee, amacım e, Türkmenistan sınırına varıp e, sınır çizgisi boyunca daha sonra da Afganistan sınırından e, Zahedan'a kadar varmaktı. Orada bir enteresan bir olay yaşadım ondan bahsedeyim isterseniz. Türkmen sınırına gittim çok güzel sınırın yanında bir yoldan güneye doğru inmeye başladım. Hiçbir sorun yok. Ama Afganistan'la birleştiği üç ülkenin birleştiği noktaya geldiğimde yol bitti. Bitti derken askeri birlikler yolu kesmişlerdi. Ve buradan devam edemezsin dediler bana. Neredesin şu anda sen? şu anda Afganistan, Türkmenistan ve İran'ın İran birleştiği küçük bir noktadayım. Aha. Evet. Ve bu noktada filmin en heyecanlı yerinde durduralım mı? Bir küçük durduralım. müzik arası yapalım mı? Ben çünkü hakikaten heyecanla dinleyeceğim şimdi. Ne çalacağız? İstiyorsan ee, e, sen sıraya ne koydu bilmiyorum ama. yok sende sıra, sıra senin. seni playlistten gidiyorsan hangisini istiyorsan? Iron Maiden istiyorsan o gelsin. Yavuz evet, istiyorsan e, o gelsin. Dağlara yaklaştığımız için biraz yükseklere de yaklaşıyoruz. Aynen. Iron Maiden'dan e, Run. Run, Run to the Hills parçasını e, izninizle bir arkadaşıma hediye edebilir miyim? Lütfen. Ya, canım, ee, şöyle bir parantez açacağım. Kaan Aybudak motosiklet konusunda benim ilk motorunu kullandığım arkadaşımdır. E, motosiklet konusunda da ilham aldığım ve beni çok destekleyen sevgili tırmanışçı dostumuz Öztürk Kayıkçı vardır. Onu da e, Kaan iyi tanır. E, kendisi sıkı bir heavy metal hayrandır. E, dinler ve çalar. E, ve Run to the Hills Öztürk Kayıkçı için. O zaman Öztürk Kayıkçı'ya buradan ne yapıyoruz? Selam olsun ve ayrım da e, Gelsin burada kendisi de çalsın. Değil mi kendisi, evet, de, kendisi. de bekliyoruz Buyurun, Aynen. Bey, Buyurun run to the hills AKFM 94.5'tesiniz. Radyo Geografika burası Türkçe yazılıyor. Kanun Söyke gibi Türkçe okunuyor. Sarıoğlu bendeniz Yanında sevgili Aybudak var ama bugün Çağlar Erkenci geldi. Valla ortamın tozunu attı. Kimse kusura bakmasın yani. <gülüyor> aynen aynen. Ee, Çağlar Bey biz tutuyoruz. Siz konuşuyorsunuz. Zira Twitter ve Facebook'tan. Biz hakikaten buğdaydan sonra hiç bu kadar fazla hit almamıştık. Gerçek evet. bir şöhretle karşı karşıyaymışız <gülüyor> demiyorduk. Küçük bir hatırlatma en son İran, Afganistan ve ne sınırındayız Çağdar İran, Afganistan ve Türkmen. Türkmenistan'ın Türkmenistan birleştiği, birleştiği yani. noktada bir 1990'lar'dan ee, yani insanlarla iletişimin e, nasıl yani böyle türk'de ben bir özetleyeyim tek tek Aha. okuduğumuzda Aha. Tabii, şey oluyor çünkü yani insanlarla iletişimin e, nasıldı ve motosikletli bir Türkiye özel bir şey var mı ee, hani insanlar ilgi gösteriyorlar mı çünkü Türkçe konuştuğunu konuşabileceğini bilmeyen dinleyicilerimiz varmış Aynen İran'da İran'ın kuzey bölgesi Azerbaycan hı -hı, eyaletinde hı. Türkçe konuşa konuşa rahat rahat gidebiliyorsunuz. Sehat etti. Gerçekten. <gülüyor> Çağlar'ı en son, bir dakika ben bıraktığımız noktayı tekrar... Sınırdaydık. Sınırda evet. bıraktık. 1990'lardan kalma ve Çağlar'ın kendi bakımını, kendi yaptığı elin üstüne tuttuğu <gülüyor> bir African Twin'in üzerindeyiz şu anda. Çağlar'cığım sendeyiz. Evet, ben olaya devam edeyim. Daha sonra İran'la ilgili kısa bir izlenimlerimi anlatacağım zaten. Bu noktaya geldiğimde askeri birlikler yolu kesmişlerdi. Yani sabit bir yol kesmeydi o. Oradan gidemezsiniz dediler. Sınır boyunca giden yolun tehlikeli olduğunu söyledim. Ben de tamam dedim. Ee, yanımda GPS'im yoktu ama telefonumun Maps özelliğinden e, bakarak başka bir köylere gittim. Biraz daha güneye doğru gittim. Daha sonra e, bir yol beni e, tekrar bu benim giremediğim e, sınır yoluna yaklaştırdı. Hı hı. O tehlikeli dedikleri yol değil mi? Evet. E, tehlikeli? As Çok tehlike derken e, coğrafi bir ya yani trafiksel bir tehlike değil terör tehlikesinden evet, bahsediyoruz. Yani Afganistan e, biraz e, sorunlu bir ülke olduğu tabii için tabii biraz canım. derken bayağı, bayağı sorunlu bir sorunlu. ülke olduğu için. E, sınır kaçakçılığının çok fazla olduğu, uyuşturucunun e, çok fazla e, geçirildiği sınıfta, anlatılıyor. Ve bu tip mevzuların çok sıklıkla döndüğü evet. bir yola girdiğim dolayı e, çeşitli karekol gibi böyle karakollarla çok sıkı tutuyor İran. E, okay, şimdi evet, e, tamam. Şimdi anlaşıldı mevzun ne oldu? Evet. Ben şimdi e, bu yola bir şekilde birkaç karakolu bypass edip Hı -hı. girmiş bulundum. <gülüyor> ee, ve hava kararıyordu. Ee, ve çok güzel, e, bozuk bir yoldu. Bozuk yolları seviyoruz çünkü. <gülüyor> ee, hızlıca bayağı rally tadında giderken, bir yarım saat gittikten sonra hava kararıyorken... E, ...bir suyun başında su dolduran askerlerle karşılaştım. Ve Hı -hı. beni gördüklerinde gerçekten e, ultra şaşırdılar yani. Böyle bir şaşkınlık yoktu yani. Ee, Pakistan'da bile öyle bir şaşkınlık görmedim. Çünkü orada hiç sivili görmemişler bugüne kadar. Bana geri döndediler. Ben geri dönmem dedim. Yani bu kadar yol geldi. Bu kadar geldim. yol geldin saatlerce. Şuradan bir yol varsa gideyim dedim de geri dönmem. Hiç sevmediğim şey zaten. Hı hı. Geri döndediler. Geri dönmem dedim. Dedim ki geleyim karakolda yatayım. Olmaz dediler. Olmaz dediler. Sonra aralarında konuştular. Aldılar beni karakola. Hadi bakalım. Ben karakolda bir iki üç saat bekledim. Daha sonra komutanları geldi Komutanlarına derdimi anlattım Komutanları Azeri Türküydü o biraz Türkçe anlıyordu Derdimi anlattım ama her ne tekim e, Onlar beni e, başka bir merkez karakola götürdüler Motosikleteme bindim gecenin saat 10.30'unda e, Afgan ve İran sınırında dağların arasında e, Arkama da bir asker verdiler silahlı. E, çocuğu biraz giydirin dedim Yok üşümez o dediler Yaklaşık 15 dakika sonra e, çenesinin vurma sesleri e, kulağıma geliyordu. Onlarda da kafa aynı demek ki. <gülüyor> evet, evet. Bize Askeri, bir şey olmaz abi. Askeri emir verdin ya üşümez abi. Evet. E, <gülüyor> ve çocuğun titrediğini de iyicene duyunca en azından bari elleri üşümesin diye silahı aramıza koy dedim. Aramıza aldım silahı. E, ceplerimi açtım. Ellerini cebime soktum çocuğun. E, Hı -hı. Çünkü elleri donabilir orada. E, soğuk, yani. soğuk ısırığı olabilir elleri. Ee, sonra bir merkeze götürdüler beni Orada yattım gece Ben hala bir sorun yok zannediyorum Sabah salınacağımı zannediyorum ee, Sen sonra... konakladığını zannediyorsun şu anda ee, Ben konakladığımı Harbuki zannediyorum yani. Aynen, Bir alıkoyulma durumum olmuş meğersem Eyvah benim. sabah oldu Sonra beni başka bir merkeze götürdüler ee, Taybat'a götürdüler ee, Ondan sonra Orada akşam saat 4'e kadar durdum ben Birilerini bekledim ee, Önce bir e, çevirmen geldi bana Çok Hı -hı. iyi İngilizce bilen Derdimi anlattım ona. Bilgisayarımı gösterdim. Çektiğim fotoğrafları hı hı. gösterdim. Tamam dedi. 2-3 saatte de salı seni dedi. Ve 2-3 saat sonra salı vermişlerdi beni. Ha, iyi bari. Ama 2 gün kaybettim. O, o yolda 2 gün kaybetmek <gülüyor> e, biraz e, insana koyuyor yani evet. açıkçası. Planlar bozuluyor. E, daha sonra e, Zahedan'a vardım. Zahedan hı hı. bu bölgede pek tekin olmuyor. Zahedan'a Zahedan vardınızda zaten İran askeri kuvvetleri size eşlik etmeye başlıyorlar yol boyunca. Hı hı. E, bu eskort mevzusu da çok merak edilen bir mevzu. Onu e, Nasıl oluyor? Çeşitli checkpoint'ler var yani kontrol noktaları var. Evet. E, 20 kilometrede bir oluyor genelde bunlar. Hı hı. E, Oradan oraya sizi eskort araçlar. Land Rover'lar falan bıraktı evet, genelde. Evet önünde Land değil de genelde Toyota. Ha, doğru, orada Toyota. Var <gülüyor> bırakıyor. yani o efsane arkasında evet. silah olan Toyota'lar evet. yani. O bir endüstri standardı gibi bu orada ülkelerde. Orada öyle doğru söylüyorsun. Ondan sonra Bunlar size eşlik ediyorlar Ve bu Checkpointlerde siz duruyorsunuz Bazen siz bir araç beklemek zorunda Kalıyorsunuz Bazen bir asker sizin arkanıza binmeye Çalışıyor eskort olarak Ama ben bunu kesinlikle reddettim Çünkü binemez dedim ee, şeyden dolayı yerim yok diye. Hı hı. ondan sonra e, böyle böyle. Arkamızda birini götüreceksek zaten İran zaten. İran askerini zaten onu götürecek yani ben askerimiz. İstanbul'dan yani. İstanbul'a genç kızımızla giderdi ne bileyim ya. Yani. Evet. <gülüyor> ee, böyle böyle İran sınır İran Pakistan sınırına vardım ee, ve orada da bir iki gün kaybettim Zahedan'dan Mirceev ve e, sınır kapısına giderken eskortları beklemekten iki gün kaybettim. 80 kilometre iki günde gittim. Çünkü eskortlar gelmiyordu bir türlü. Hmm. Ve buradaki psikolojik durumu insanın e, tabii değişiyor. E, Çıkabilecek e, miyiz buradan? Ne evet, yapacağız, evet. ne edeceğiz? Ee, ama... sonsuz bir döngünün içine girmiş gibi hissediyorsun değil mi, bir yerde. Nasıl can Aynen öyle. E, yani eğlenmek bir yana hadi eğleneyim diyorsun ama o durumda 3 bekledikten sonra eğlenemeyebiliyorsun yani. E, tabii yani. Evet. Yani. Biraz yani. Peki Çağlar bu tek başına yola çıkmamış olsaydım ki Aha. bu da bu arada gelen sorulardan bir hani neden tek başına falan gibi bir soru da var. Buralar biraz daha en azından eğlenceli, eğlenceli ya da şey geçemirdi herhalde. Ama sen de beni tanırsın ee, yani tek başıma da e, gitmeyi seviyorum yani sizinle Hı -hı. de motosiklete binerken iyiyiz ama e, biraz kendi başıma gitmeyi de seviyorum. Hı -hı. Kendi Hı -hı. kararları kendim vermeyi seviyorum yani. E, o bakımdan kafam rahattı benim yani yalnız olmak e, çok bana e, koymadı yani açıkçası. Şu anda san. bu adamlarla üçüncü gününü harcadın değil mi? Yani üçüncü güne girdin şu anda. Ee, evet yani hmm. e, onlardan kurtuldum daha sonra eskortlar almaya başladım ve onlarda da iki gün harcadım Pakistan sınırına varabilmek için hmm. Pakistan sınırına gelmeden önce istiyorsanız e, Cem Bey bir parça çalsın de. E, çok konuşmayalım yok çok konuşun siz siz bırak konuşun diye <gülüyor> varsınız lütfen biz, biz konuğun çok konuşalım ve kendi playlistiyle gelinimi severiz. Yine aynen <gülüyor> sevdiğimiz konuk. Biz burada o zaman biz konuk oluyoruz çünkü. Amlıyor musun? Ben hani böyle duruyorum. Zaten şarkılar çalıyor falan gibi şeyler oluyor. Düğmelere basıyorlar sadece aynen karşımda buradan, şu anda. Tık tık şeyler yapıyoruz. Bu arada bir e, istek var. Bizi Sankofa'dan dinliyorlarmış zaten. Gerçekten de. Ee, bir Chris Rea isteği geldi. Okey istedikleri şarkı bu değildi ama Çağlar'ın anlattığı hikaye o kadar uyuyor ki şu anda çalacağım parça. O yüzden şarkı kendi kendini anons etsin. Biraz önceki hikayeyi dinlediyseniz de bir tebessümle bu şarkı dinleyeceksiniz diye düşünüyorum açıkçası. Sonra birazdan buradayız. Dört dakikalık bir parçadır. Çok da sevdiğimiz bir parçadır. aç bunu bizden isteriz Sankofa'daki dostlar için çalıyoruz. Chris Rea şarkının adı kendi kendine söylesin. Biraz önceki parçayı Chris Rea'da Road to Hell yaptı. Kim için? Sankofa'daki dostlar için çaldık. Sertaç bizden bunu istedi. Sertaç kardeşimiz istince tabii çalıyoruz Road to Hell de birazcık olayı anlattı değil mi? Evet. Çağlar Cuman'ı <gülüyor> yaşanan <gülüyor> altında böyle kaç gün, üç gün, dört gün... E arkasında askerler dolu Toyota kamyonetler beklemeler falan <gülüyor> derken Şahbusa dönmüş. Yolculuk yolculuklar olmuş. <gülüyor> National Geographic'teki belgesellere benzemiş. Peki yavaş yavaş kurtarıyorsun kendini galiba. Bu yok check esas checkpoint'lerden şimdi başlıyor. Eyvah, eyvah. Çünkü Pabustan'a giriş yapacağız. Hadi ya, bakalım. İran'dan Pakistan'a Ge Aa, Hı -hı. geçirdi bizi geçirdi. Çağlar peki ya çalar, şöyle bir soruyla acaba anılarından bir şeyler çekip bizimle paylaşmaya rüya edebiliriz mi? Müthiş gidiyorsun biz hiç bölmüyoruz farkındaysan Aha. böyle ağzımız bir kırışıcık seni dinliyoruz lakin bu pek çok insan motosikletle uzun yola çıkmanın hayalini kuruyor evet. bu, senin gittiğin rota da İstanbul katmanı da bu hayallerden biri Aha. yani sadece Türkiye'li biniciler değil bir sürü yabancı binici de bunu şey yapıyor, ee, anlatıyor. yani bu, işte e, motosikletlerini İstanbul'a kadar gemiyle yollayıp buradan yola çıkanlar falan evet. var. Biz böyle insanların e, bloglarını falan okuyoruz. Sen arada anılarını şuna göre acaba seçer misin? Ben şunu merak ediyorum. Bu rota İstanbul Katmandu rotası Aha. hala otantik özellikleri olan bir rota mı 21. yüzyılda da? Yani sen bir Türk vatandaşı olarak o TR plakalı motosikletle yola çıktığında... Hani doğuya doğru gittikçe gidi, değişimi, giderken aha. o değişimi nasıl gözlemliyorsun bir Türk vatandaşı olarak? Yani acaba bu anılarını Türkiye'deki tecrübelerinle de karşılaştırarak bir şeyler aradan şey yaparsın. Evet yani kısaca. Diyorum ve susuyorum aha, aha, ben yine seni bakıyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim bu zaten Lonely Planet'ın kitabında da yani a classic overland route der, der. yani bir klasik bir karayolu rotası Aha. olaraktır. Bu kitabın başlığı da zaten 60'lı yıllarda e, hippi dediğimiz abilerimiz, amcalarımız <gülüyor> o zamanlar İstanbul, doğunun başlangıcını İstanbul olarak düşünmüşler. Yani Batılılar Aha. ve İstanbul'dan başlayıp Katmanday'a kadar gidiyorlar ve onlar için inanılmaz bir tecrübe. O yıllarda bunu yapmayı mümkün olsa çok isterdim. Yani hepimiz yapabilseydik o günleri görmek. E, şu anda da bize bile yani biz Türkiye'li birilerine göre bile e, otantik gelen bir yer Batılılara çok da otantik geliyordur yani. Buna eminim. Sen, sen kendini doğulu olarak algılıyorsun, değil mi ya? Yani bu yola yani çıkarken sen aslında bir dünyanın... tarafı da biliyoruz aslında. Evet, biz avantajımız aha, aha. bu aha. yani. Ee, onu da biliyoruz. Onu da biliyoruz. Ya yani İstanbul'da yaşayıp doğuyu hiç bilmeyen bir sürü insan var ama hmm. e, biz biliyoruz en azından yani. Sen Doğu biliyorsun. Doğu derken dünyanın doğusundan bahsediyoruz evet, evet. Doğu Anadolu'dan bahsetmiyoruz Anadolu'yu da bilmeyenler ha, o var. O da var. O da ayrı sen bir sen. konu yani. Ee, ondan dolayı hala otantik bence ama ...Pakistan'ın her yerinde de internet vardı. Yani, hmm. e, yani girdiğimde... E, ...bir sim kart da satın alıyordum. Edge bile olsa internet bağlantısı... ...oluyordu çoğu şehirde mesela ve... ...paylaşımlarımı yapabiliyordum. E, yani Bunlar biraz o otantikliği... ...götürebilir ama e, yine... ...sokaktaki insan, yine eşek arabaları... ...at arabaları... E, ...pis olması etrafında... Fakirlik birazcık Fakirlik, maalesef. Fakirlik e, ve... E, tehlikeli olması bazı Hı -hı. yerlerin Bunlar hala tabii ki e, çekici. Kimine göre çekici olmayan. E, <gülüyor> kimine göre korkutucu. Kimine göre korkutucu Peki, yerler. TR plakasıyla oralarda olmak nasıl bir şey? Onun ee, özel bir valla, var mı? Açıkçası Avniyorlar şöyle söyleyeyim yani TR plakaya bakmıyorlar. Evet, bakmıyorlar anlamıyorlar yani. yani. Evet. Ama yani İran'dan başlayayım. İran'da Türk olmak avantaj. E, her yerde e, bir avantaj. E, hemen hemen yani 10 gün geçirdiysen 5 gününde yemeklerime para vermedim hep ısmarladılar. Türk'üm ee, dediğin zaman mı? Evet. E, Türk'üm dediğin zaman ve o motorla o kasabaya girince e, orada bir kebap yerken ısmarlıyor biri. <gülüyor> bir rockstar ile asılar, Yani e, en enteresanı birinin bana bir depo benzin ısmarlaması olması, e, olması. Burada bir şey söyleyeceğim aslında. Bak bir depo benzin ucuza gitmiş. Yani ben sana söyleyeyim mi? Adamlar da <gülüyor> bir depo benzin 9 dolar. Çünkü, 9 TL 9 çünkü. Tl. Sen sanıyorsun ki olan 90 liralık hediye aldım ona aslında 9 liralık. O Yok, kebap onu, daha paldır o benzinden. Onu ben yazma sana söyleyeyim. söyleyeyim. Güzel yani. Boş e, bir şey. Evet. Benzin, güzel, güzel bir doldururken İran'da Gorgan <gülüyor> şehrinin yakınlarında ee, yanıma geldi biri. O da Azeri Türk'üymüş. Konuştuk. Ee, zorla benim e, benzin e, paramı o ödedi yani. Süpermiş. Ee, şaka tabii bu arada ya Demin söylediğim şey şaka ama çok tabii da seyirini güzelmiş. Peki şimdi kabusa dönen bir yolculuğun eşiğindeyiz dedin sen demin. Ee, evet, evet. Biraz yani, önce Chris e, Rea'dan Road to Hell dinlerken. Aha. Peki dinleyelim mi kabusa dönen yolculuğu? E, canım <gülüyor> ben gene o arada e, hani talep de olduğu için Twitter'dan <gülüyor> o soruyu Biliyorum sordum. Canım. Ben... Aklım da o tarafta yani. Ne Anladım. oldu? O yani şey, şimdi yani İran'daki bu yaşadığım hafif alıkoyunma olayından dolayı yani açıkçası ben hiçbir yerde korkmadım. Ee, sadece vakit kaybettiğim için sinirim bozuluyordu. Okay. Ama o karakolun içinde olmak da hoşuma gidiyordu. Ama fotoğraf çekemediğim için de üzülüyordum bir yandan. Yani Sürekli her şeyi sorguluyordum bir yandan. Aldılar mı makine? Yok almadılar. almadılar. Her hı. şeyim yanımdaydı. Telefonu açtığımda telefonu kapat diyordu sadece. Hı hı. Kullanma burada diyordu He. falan. Yani öyle bir tutuklanma durumu olmadığı için ee, bir sıkıntı yoktu. Ee, Pakistan ayrı bir konu çünkü Pakistan'ın doğu e, batısı Belucistan denilen bölge. Hı hı. E, biraz e, hassas bir bölge. E, Beluci halkı 3 e, ülkeye bölünmüş biçimde orada. Bir kısmı hı hı. İran'da kalmış, bir kısmı e, Pakistan'da kalmış, bir kısmı Afganistan'da kalmış. Ee, ve bir şekilde oraların hükümetiyle Hı -hı. savaş halindeler. Yani birçok ülkede olan e, bir mevzu orada şey da gibi. Yani. E, orada da beliricileri çok sevmiyorlar. Hı -hı. E, bizim ülkemizde de bunun bazı örnekleri var zaten. E, ve e, o insanların olduğu bölge tehlikeli diye geçiyor. Tamam. E, Hı hı. Hı hı. Ee, yani bunu kim söylüyor sana? Askerler Oradaki askerler. Güvenlik birinci? birileri tabii söylüyor. basından da takip edildiği kadarıyla hı. çeşitli intihar bombaları oluyor. Ya? Özellikle Kueta ve Paşavar şehirlerinde. Ee, ama oranın olayı Afganistan sınırına çok yakın olmasından dolayı zaten. Hı. Haftada 1-2 intihar bombacısı ve 40-50 haricin haricinde şey, geçmediği olmuyor. Yani son 15 iki ya. senedir. Bu hep takip ediyorum. Böyle yani. Hı hı. E, ama... Belücistan'da yani Pakistan'a girdiğiniz zaman Taftan sınır kapısından giriyorsunuz. Yani inanın hiç korkmadım ee, ve eskortlar başlamıştı orada ve Kuete, Taftan'dan Kuwait'te'ye kadar bir günde gitmek istiyordum. 630 kilometrelik bu efsane bir yoldur. En zor yoldur yani. Bir günde gitmek istiyordum. Onun için e, ilk iki eskortumun arkasından gittim ama daha sonraki hiçbir eskortumu beklemedim. Nasıl Yanlarından bekledim? gazlayıp. Hadi canım 90 100 de yoluma devam <gülüyor> ettim e, ve yollar kötü olduğu için beni yakalayamıyorlardı zaten. Escort mu? Ha. Peki escortların geçince ne yapıyor? Korna çalıyor, bağırıyor. Onlara ee, gelmeye devam mıyorlar? <gülüyor> birkaç tane gelmeye çalışıyordu e, hızlıca. Peki o escort sadece senin için mi yolda senin başın? Evet benim şu, için yolda. Senin için yolda benim ama. için. Yolda. Benim için yolda. Konsept <gülüyor> tamamen dağılmış orada. Yani, adamlar ne düşünmüşlerdi? Evet, e, ve ya bana tamam bana vermeyin diyordum escortu zorluyorum ha, ama. Ben. Ya devletin onlara uyguladığı bir. Şey Kurallar bu yani, yani, yani çünkü sana bir şey olursa onlar sorumlu olacaklar e tabii, orada. Türkiye ile dış ilişkileri sorabilir. Evet, olur ben olur. ikincisinden sonra baktım bir şey olmuyor zaten. Türk olmak ve Müslüman bir ülkeden gelmek bütün kapıları açıyor orada benim hmm. yerimde bu seyahatim boyunca bir Amerikalı bir İngiliz olsaydı. Daha fazla. 23 kere yani. tutuklanmıştı. Hala bir yerde nezarette falan olabilir. Bir kebaba 100 dolar <gülüyor> para vermiş. Yani tabi ya da binlerce hmm. dolar para harcamış olabilirdi. Benim bağırıp çağırdığım bile oluyordu yani. Hadi vakit kaybediyorum. Saatimi gösteriyordum hmm. falan yani. Böyle çok rahattım o konuda. Ya bu arada çağların basıp gitmesini şöyle de açıklayabiliriz. Büyük bir ihtimalle tozlu topraklı bir yolda. Aynen öyle. Tabii, tabii. Saatte 50 ile falan bir kamyonun arkasında. ile bir kamyonetin arkasında tozunu yiyorum. Ha, bir motosikletle onun yani. gitmek istemezsin zaten tabii, böyle evet. bir şey yani. Otobanda gitmiyoruz yani Almanya'da evet. öyle. Ya yani Kaan da bilir. Bir bozuk bir yolda belli bir hıza ulaşmamız gerekir ki daha az hissedelim. Ayağa hmm, kalkıp tabii, tabii. gidelim. Aynen. Daha rahat gidelim. Ama yavaşlayınca olmuyor yani. E peki hmm. geçtin adamları he? Ondan sonraki point'e geliyorsun kontrol noktasına. Ee, Eskortun nerede diyorlar? İstedemiyorlar mı? <gülüyor> Bazısına diyorum ki arkada kaldı diyorum. Bazısına da yok diyorum. Eğer orada bir escort varsa hemen ona biniyorum. Onlar gelmeden devam ediyorum. Yani aynen böyle bir rally'deki e, checkpointler gibi zaman e, şeyleri çok iyiymiş gibi Sakat. Nasıl bir kendine güven yalnız böyle bir şey yok yani. Bu iş sakat. Bu iş <gülüyor> sakat ve acayetli bir özgüvenmiş yani. E, evet. e, ama yabancılardan da bunu yapanlar var. Beklemedik hiç diyorlar escortları falan filan. Ama tabii bazıları da çok korkuyorlar. Onların o kurallarına uymaya çalışıyorlar. E, tabii. O, yani e, bir noktadan sonra ben çözdüm o sistemi. Benim merak ettiğim sen escort'u geçtikten sonra escort o yolu devam ediyor faja ne kadar alıyorlar e <gülüyor> genelde 10 bir... dakika sonra yanıma varıyorlardı <gülüyor> ne kadar büyük bir anlamsızlık hissediyordum Ondan sonra bazı böyle bağırıyordu çağırıyordu ben de ona bağırıyordum çağırıyordum çok yavaş gidiyorsun falan filan yani. diyordum böyle ne yapsın çağlarcım adam yani ondan sonra e, durum öyle Koyatta'ya vardım e, Koyatta da bu Belücistan'ın en büyük şehri e, orası da bayağı sorunlu bir şehir e, otelimin önünde askerler bekliyordu. O askerleri sürekli kovalamaya çalışıyordum. Beklemeyin burada. <gülüyor> Yemek yemeye çıkacağım. Çıkmama izin vermiyorlar falan. E, böyle olaylar vardı. E, ama çıkıyordum. E, ve Pakistan'ın daha güneyini daha da detaylı anlatmaya devam edin, Çağlar şöyle Kısa kısa bir parça varsa kısa çalınız lütfen ya. Ben Çağlar'ı dinlemeye devam etmek tamam, istiyorum. Tamam o zaman. Kisten şok muyuz? Zaten Çağlar'ın playlisti 3,5 dakika sadece. Beni şoka soktun Çağlar. Evet. <gülüyor> şok muydu değil mi? Evet. Kisten şok muyuz? Aynen. Evet. Birazdan buradayız. Hikaye devam ediyoruz. Daha bir 20 dakika karşınızdayız sevgili dinleyenler.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 Varsa yoksa Niye varsa yoksa kliksa arkadaşım çünkü kliksanok.com'da beyaz eşya dahil yaptığınız tüm alışverişlerinizde eviniz kaçıncı katte olursa olsun kapıya kadar teslimat var. Allah Allah varsa yoksa kliksa. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Bozci Lavanta Kolonisi.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 Paylaşma hürriyeti hepimizin hakkı. hürriyet.com.tr/paylaşma hürriyeti. Reklamlar bitti. <Sessizlik> Neyse boşver. Radyo Geografika'dan selamlar. Evet aynen öyle. Saygı derim ya. <gülüyor> Biz hemen lafı Çağlar Erkenci'ye bırakmak evet, istiyoruz. Az ama vaktimiz kaldı. Çağlar şeyi merak ediyoruz yalnız. Nerede kalınıyor ve toplamda ne kadar para harcanıyor? Harcanıyor. Merak ya. ediyoruz. Sen, biz senin arkandayız. Devam et gitmeye geliyoruz arkandan. Okey. O, o detayları geziyorsun. kapatmadan önce vereceğim zaten. E, kalma olayını yani yanımda kamp malzemem vardı ama... Bir kere kamp yaptım. Çok ihtiyaç duymadım çünkü konaklamalar çok ucuz. Bir Aha. de böyle insan bazen duş istiyor falan e evet. yani gibi Bütün olaylar da var. Ondan dolayı genelde guest house'lar yani misafirhaneler, pansiyonlar. Büyük otelde kaldım hiç olmadı. Bir kere Zahidan'da mecburen kaldım. bir Üç yıldızlı bir otelde. Onun haricinde hep böyle yerlerde kaldım. Hızlıca devam edeyim. Pakistan'da. Kuetta'dan e, güneye inmek için e, bir izin belgesi almak gerekiyordu. Ama bayram olduğu için her yer kapalıydı. Hafta sunuyla da birleştiği için benim 5 gün Kuetta'da kalıp izin belgesini almak için beklemem gerekiyordu. E, ve o şehirde her yerde kapalı. Benim şansıma Kuetta'yı yani yaşayamadım hiçbir şekilde. Oranın en kalabalık şehri. E, bundan dolayı ne yapabilirim dedim. O izin belgesi almadan o yola çıkamıyorum ben Güneye inmek için. E, trene bineceksin dediler. Trene bindim. Motosületimi de koydum trene. E, 10 saatlik hayatımın en tozlu e, yolculuğunu tren yaşadım. Yolculuk. Motorda o kadar toz yemedim yani. Ha, Çünkü nasıl öyle bir şey tren gidiyor ve pencerelerinden içeri toz giriyor. Ben anlamadım bunu yani. Tren yolu mu tozlu nedir yani çok garipti. <gülüyor> yani 3 yani paket, üç paket ıslak <gülüyor> mendil bitirdim. Ve böyle hepsi simsiyahtı yani. E, neyse biri bana e, fotoğraf çekerken yer istemiştim cam kenarından. Neyse ki orayı verdi de bana. Ee, yol boyunca cam kenarındaydım ve fotoğraf çektim yani ee, Sukkur şehrine vardım ee, Sukkur'dan sonra escort falan kalmıyor ee, Devam ediyorsunuz Daha sonra Multan şehrine vardım Orada büyük motosileti olan bir İkbal e, arkadaşımız var İnternette baya meşhur kendisi Muhammed İkbal Ganla diye ee, Oradaki motosikletçilere gelen yabancılara rehberlik hizmeti de veriyor Onun evinde misafir oldum iki gün Multan şehrini dolaştım Misafir derken ücret ödemeden kaydını anlıyorum. Yok. Ya bana dışarıda yediklerimi bile ödetmedi. Öyle bir adam yani. Hı hı. E, iki gün onun misafiriydim. Ondan sonra esas bu turumun ana amacı olan Karakoram Highway yani Karakoram karayoluna çıkmaktı. Dünyanın en yüksek e, motor yolu diye geçen yollarından biri bu. Çin'le Pakistan'ı birbirine ba bağlıyor Hı -hı. ve en yüksek noktası 4780 metre. Hı -hı. Bildiğimiz otoyol mu yani böyle? E, otoyol Yok, değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Highway ama pek e, otoyol geliyor. değil. Yukarıları falan düzgündü bayağı. Çinliler güzel yapmıştı ama. Highway yani yüksekten <gülüyor> evet, evet. Ya, ha, ya. güzel. Ben Şimdi ben, ben oraya giderken Lahore'a hiç gitmeyeyim aradan yukarı doğru vurayım bir çizgi çizeyim dedim. Hı -hı. Bana Muhammed İkbal'de bir yol söyledi. Bir askeri bölge var orada hiç durmazsın sorun olmaz dedi. Tamam dedim ben o yola girdim o gün giderken. Bir yerde mola vermek için durdum. Biri geldi bana bir şeyler dedi böyle yanımda ee, bir checkpoint vardı. Sonra ben onu ters deyince motosikletimin anahtarını aldı. Ne diyorsun? Aa, evet motositmin anahtarı yolculuk ben direkt eline sarıldım motosikletimin anahtarını aldım. Sonra birkaç asker geldi. Onu tuttular <gülüyor> beni tuttular falan filan. Böyle bir gerginlik oldu. Ee, yine tabi Türklük ve Müslümanlık çok büyük avantajlar ya sağladı kardeşim, orada. Kardeşim sen de el alemin memleketinde Hak... niye ters o yapıyorsunuz? Ee, Durma diyorlar duruyorlar. O, ondan eee. sonra ee, anladım ki orası Pakistan'ın nükleer bir ülke yani nükleer silahlara sahip bir ülke Pakistan ve Hindistan biliyorsunuz aralarında da sorunlar vardır. Evet. E, atom araştırmaları bölgesiymiş e, orası e, ve yabancıların girmesi yasakmış. Ama tabii ben yine bağırıp çağırdım bana niye bunun bilgisi verilmedi yani ben nereden bileyim bir haritada yol var gidiyorum yani. Kime bağırıp çağırıyorsun bu arada? Ee, komutana. <gülüyor> Askeri. Ortalığa yani, bağırıyorum Çünkü yani. rütbesiz birine bağırmanın bir anlamı Bence olmuyor. Yani. Rütbesiz birine bağırmak ha, gerekiyor ya, orada. Tabii, tabii ya. yani. Ki işe yarasın Çok yani. evrene bağırıyor bu insanlarda. <gülüyor> evet. Nükleer santrale falan bağırıyor. Daha sonra orada da bir escort verdiler bana orada da bir gün kaybettim kendi zorumla bir karakolda kaldım bu sefer dedim ben burada yatacağım yani ya da otel paramı verin dedim. O gün de öyle atlattık. Ee, daha sonra ben Karakoram Hayvaya çıktım. Ee, bu adam da sorunlu tur müşterisi gibi. Yok orada kalmam yoksa parasına <gülüyor> inanamıyorum yani. Şu an dönmeyeceğim. Ee, zor tutuyorum kendimi. Evet. Ee, başka. Ee, daha sonra Karakoram Highway'e girdim. Ee, yani istemabat'tan yukarısı e, Kuncer rap geçişine kadar 880 kilometrelik bu yolu çıktım. Çin sınırında fotoğraf çektim. Hatta Çine girdim bir 300-400 metre. Sonra geri döndüm. Ee, beklediğim kadar zor değildi o yol. Ee, güzeldi. Daha sonra e, Lahor'a indim. Ee, klasik rotadan e, Nepal'e doğru yoluma geçtim. Ee, Hindistan'da çok bir şey yapmadım. Tarih eserlere gitmedim. Dağlara çıktım biraz. Çok yukarılara çıkamadım ama e, Nepal'e en batı sınırından girdim. Aha. E, ve e, Nepal'de de iki buçuk ay geçirdim. Daha sonra da uçakla e, buraya döndüm. Şimdi tekrar gidip... E, Motosiklet alıp yolu tersiden döneceğim diyorsun. Evet, tersiden döneceğim. Peki, o zaman sürerek geleceksin değil mi? Ve sürerek geleceğim evet. Müthişmiş. O zaman şimdi son bir parça çalacağız. Ondan sonra veda etmek için ve soruları cevaplamak için tekrar sende olacağız. Uygun mu çağır? Okay, tamamdır. Tamamdır. Ee... Heavy fuel uygun değil mi sence de var hem güzel olur değil yüksek mi? oktanlı aynen yüksek <gülüyor> oktanlı iyi gider güzel yüksek oktanlı bir şarkı bu akşamki bugünkü programa çok uyu Dark Trace heavy fuel diyecek sonra kapanışı beraber yapacağız sevgili dostlar. 24.5 Rock FM'desiniz. Radyo kan 5 dakika geç başladı. 5 dakika geç bitirecek bu turu. Bu haftaki programı Çağlar'dayız. Çağlar'cım söyleyecek, veda edecek ve e, önümüzdeki hafta bizde Kan'a görüşürüz diyebilecek son bir 5 e, dakikamız var. Evet, Artık Katmandu'ya varamadık daha ee, Bir varalım öyle bitirelim zaten Hemen o zaman. 2 dakikada vardır herhalde. bizi ee, Evet Karakoramayva'ya çıktım indim ee, Daha sonra Pakistan'a geçtim ee, Hindistan'a geçtim Hindistan'ın dağlarından pek kalabalıklara bulaşmadan e, Nepal'e en batı sınırından girdim ee, hmm. Manderegar sınırı kapısından Oralar da çok sakindi ee, Aslında Pokhara'da vakit geçirecektim Çünkü yamaç paraşütü e, pilotu Arkadaşlarım kışları orada çalışıyorlar Yazları Fethiye'de çalışıyorlar ...kışları da orada çalışıyorlar. Kendilerine çok selamlar söylüyorum. Amacım onların yanında biraz vakit geçirmekti. Katmandu'ya gittim. iki gün kaldıktan sonra... Pokhara'ya döndüm ve onlarla yaklaşık iki, iki buçuk ayı orada geçirdim. Arada bir iş geldi bana. Bir fotoğrafçı geliyordu. Murat Sarıaslan. Kendisine de selamlarımı söylüyorum. Asistanlık yaptım kendisine. Aa, Şan... yani. Şansa böyle bir iş oldu. Bir tanıdık vasıtasıyla. Kız arkadaşım geldi, Merve geldi. Yıl başında beraberdik orada. Kalabalık bir Türk topluluğu vardı o zaman e, Pokare'da. E, durumlar böyle yani anlat. E tamam canım bu adam vardıktan sonra bütün dertleri unutmuşsa. Yani evet. Yani. E... E, anlatmak çok daha uzayabilir yani olaylar. <gülüyor> bir takım detaylar vermek istiyorum. E, merak ediyordur insanlar. E, ben tam 45 günde vardım Katmandu'ya, e, Pokhara'ya e, 11 bin kilometre yol yaptım tam olarak. Ee, 33 gün motosiklet sürdüm. Ee, Tabi yani masraf olarak nedir bu diye de çok merak ediyordum Aynı insanlar. Yani, harcadığım para gerçekten büyük bir para olmadığı için bunu çekinmeden ben paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Ee, harcadığım e, yakıta harcadığım rakam 1100 liraydı. Topalda 11.000 bin kilometre için 1100 liraydı. Ee, <gülüyor> ve Ş e, gibi yani. Çok iyi. Evet 1100 liraydı. Totalde harcadığım parada dediğim gibi bir kere kamp yaptım. Birkaç kez misafir oldum. Sürekli bir yerlerde kalıp yemek yememe rağmen totalde de 2500 lira gibi bir rakam harcadım. Kaç ay olmuş oldu Çağlar 45 günde. 45 günde. Yani bir buçuk Hı. ayda bu parayı harcadım. Hı. Kendi aracımla benzinim, yatmam, yemeğim ee, ve gerçekten sakınmadan harcadım ben bunu. Ee, Eğlencesi çok, falan da var gittiğim yerlerde. Çok daha ucuza giden arkadaşlar da var. Da, çok Hı. daha ucuza bile yapılabilir. Şöyle bir dikkat çekeceğim. İran'da ...3700-3800 kilometre yol yaptım... ...ve harcadığım benzin... ...ne harcadığım para sadece 90 lira. <gülüyor> hani, ana fikir yani. yani burada bir, şey burada bir depo alacağım benzinle... ...ben e, o parayla İran'da... E, ...3800 kilometre yol yaptım. Evet. evet e, şimdi evet. bir parantez daha açacağım. E, biz aslında bir avuç insanız. E, çeşitli dostlarım da var. E, i̇ki Enduro ekibi var. Özellikle Pamir'e gittiler bir belgesel çektiler. Ordu Teksas diye de bir belgesel çekiyorlar. 2endro.com evet. lütfen hı hı. takip edin şiddetle. Geçen çok, gün tweetledik çok, çok iyi, iyi yapım, işler yapıyorlar. Çok iyi, çok iyi işler yapıyorlar. Tolga ve Erkin e, sevgili arkadaşlarım. 2endro. Yol bizi bekler. Koray ve e, Savaş'ın e, sitesi de önemli. Onlar da dostlarım. Serkan Rüzgar'ın izinde o da dostumuz. Geko ekibi Aha. dostumuz. Ve onlar da bizi dinliyormuş şu an İsmail gitar atölyesinde. Son parçada evet, evet. E, gitar buradan. atölyesine gelecek. Kadıköy'deki gitar atölyesi, sokakta, evet, ha, gitar atölyesi. Benim de sürekli enstrümanlarımı falan bırakıyorum. İsmail oraya, dalgına yani. gidecek bu parçada zaten ve Geko ekibine gitsin. Yani hatırlayamadığım insanlara gerçekten teşekkür. Çünkü beni herkes destekledi bu yola çıkarken. Evet. Cidden cebimde para yoktu ve maddi anlamda da destekledi. Ediler. Aynen. Herkese teşekkür ediyorum ee, ve e, tekrar yolda görüşmek üzere. Aynen. Kaan'cığım birlikte de yol yaparız umarım. Tabii. Şimdi e, bu muhabbetin yani 11 bin kilometrelik muhabbetin burada e, radyo coğrafika saatleri içinde bitmeyeceğinden şüphelenmiştik çağlardan bilgisayarını ve tüm fotoğraflarını yanında getirmesini rica ettik. Biz tahmin ediyoruz ki 4-45 dolaylarında Atatürk Caddesi'nde evet. Sankofa'da olacağız. Aynen. Birkaç kahve içiyor olacağız. Çağlarla tanışmak isteyen ve ona teknik ya da kültürel bir takım sorular sormak isteyenleri bekleriz efendim. Radio Geografik'e dinlediğiniz için ben Naci Iskolunuz, Kanay Budak ve sevgili dostum James Rolyan'ın da size teşekkür Aynen. ediyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz böyle de TRT gibi. Kapatalım <gülüyor> bu hafta. Şimdi... Birazdan da çağlarla beraberiz. Aynen. Bu, bu parçayı niye kapayacağız diyeceksiniz. Bugün evet. Kurt Cobain'in ölüm yıl yıldönümünün, yirmi, bugün 20. yılı. Kurt'un öldüğünün benim için çok özel bir isim. E, hatta hayatımı değiştiren müzisyenlerden bir tanesidir. E, duruşuyla, sesiyle, söylemleriyle e, o içe kapanık bir anti-hero duruşuyla. E, gerçekten çok sevdim T-shirt'imi de giydim bugün. Nirvana t-shirt'imi evet, çıkartacağım. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Smells Like diyelim. Müzik, modern müzik tarihini değiştiren baş yapıtlardan bir tanesi. Geografika'nın bu heyecanlı programının bu bu kadar güzel programının kapanışına çok uyacak diyorum. O zaman haftaya görüşüyoruz sevgili dostlar. Hafta için rockfm.com.tr'yi de takip ederseniz rock rock'n'roll'a dair dünyada ne varsa bizim sitemizde de Türkçe olarak sizlerin emrinde olacaktır. Sevgiler ve iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.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 Kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışı, dağcılık, sikayat, bez, jantriyat, don, kaykay, dami, bike, oh! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annenizi beraber dünyamızı. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rock FM'de.